Fizilalil Kur'an Tefsiri, Yazan, Seyyid Kutup, Ali İmran Suresi, 2. Bölüm, 32'deki, 4 ilaha ve peygambere itaat ediniz, eğer bu çağrıya sırt çevirirlerse hiç şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Allah sevgisi, ne laftan öteye geçmeyen bir iddia ne de insanın vicdanında kalan bir aşktan ibarettir. Bu sevgi, Allah'ın resulüne bağlılık, onun gösterdiği yolda yürüme, onun yaşam biçimini gerçekleştirme ile ortaya konur. İman da söylenen sözler, coşan duygular, yerine getirilen sembolik ibadetler değildir. İman, ancak Allah'a ve resulüne bağlılık, Peygamber'in getirdiği Allah'ın buyruklarına göre hareket etmedir. İmam İbni Kesir, tefsirinde 31. ayetle ilgili olarak diyor ki, bu ayeti kerime, Allah'ı sevdiğini iddia ettiği halde Muhammed'e tabi olmayan herkese karşı kesin bir hükümdür, böyle bir iddiası olan kişinin, Tüm sözlerinde ve eylemlerinde Muhammed'i yaşayışı ve onun tebliğ ettiği dini izlemediği sürece, bunun yalancı olduğuna hükmedilir. Nitekim sahih, hadiste, sabit olduğuna göre Resulullah, salat ve selam üzerine olsun, kim bizim emretmediğimiz bir işi yaparsa o iş reddedilmiştir, buyurmuştur. İkinci ayet hakkında ise, de ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin, eğer yüz çevirirlerse, yani emrine aykırı hareket ederlerse, Allah, kafirleri sevmez, ya da ona aykırı hareket etmenin küfür olduğunu belirtiyor, Allah bu nitelikte olanları sevmez, isterse o, Allah'ı sevdiğini iddia edip onu savunsun. İmam İbni Kayyim el-Cezviye, Zadul Mit adlı eserinde diyor ki, Peygamberin gerçekten peygamber olduğuna ve onun doğru söylediğine şahitlik eden ehli kitap ve müşriklerden pek çoğunun bu şahitliklerinin onların İslam'a girmeleri için yeterli olmadığı gerçeği üzerinde düşünen herkes, İslam'ın bunun ötesinde bir olgu olduğunu kavrayacak, İslam'ın sırf kuru bir tanımadan ibaret olmadığını fark edecektir, yine, onun yalnız tanıma ve kabul etmeden ibaret olmadığını öğrenecek, hem tanıma, hem kabul etme, hem bağlılık, hem itaat etme zorunluluğu hem de içiyle dışıyla boyun eğme olduğunu anlayacaktır. Bu dinin öyle belirgin bir gerçeği vardır ki, bu gerçek olmadan ondan söz edilemez. Bu gerçek de, Allah'ın yasasına itaat etmek, Allah'ın resulüne bağlanmak ve Kur'an'ın hükümlerine teslim olmak gerçeğidir. Bu, İslam'ın getirdiği şekliyle tevhid inancından kaynaklanan bir gerçektir. Bu da uluhiyette birlik inancıdır. İnsanların kendisine ibadet etmesi, emrine bağlılık göstermesi, yasasının onlar arası uygulanması kendisiyle muhakeme olunacakları ve hükmüne razı olacakları değer ve ölçüleri belirlemesi ancak bu yegane uluhiyetin hakkıdır. Buradan da, insanın hayatında ve bütün ilişkilerinde hakimiyeti yalnız Allah'a veren egemenlikte birlik bilinci ortaya çıkar. Nitekim, evrenin tüm işlerinin idaresinde hakimiyet yalnız ve yalnız Allah'ındır. İnsan da bu koca evrenin küçük bir parçasından başka bir şey değil. Değildir. Surenin bu birinci dersi gördüğümüz gibi bu gerçeği kapsamlı, mükemmel ve net bir biçimde ortaya koymaktadır. Müslüman olmak isteyenin, onu olduğu gibi kabul etmekten ve kendisini teslim etmekten başka çıkar yolu yoktur. Allah katında din, İslam'dır ve yalnız Allah'ın belirlediği şekliyle İslam'dır, iftiracı ve kuruntu sahiplerinin belirlediği şekliyle değil. Hazreti İsa'nın K I S S A S -I. Peygamber ile Yemen'in Necran elçileri arasındaki tartışmaya parmak basan rivayetler belirtiyor ki, İsa'nın, selam üzerine olsun, dünyaya gelişi, annesi Meryem ve Yahya'nın doğumu ile ilgili kıssalar ve bu surede yer alan diğer kıssalar elçilerin etrafa yaymaya çalıştığı şüpheleri etkisiz hale getirmek amacıyla inmiştir. Elçiler, bu şüpheleri yaymaya çalışırken, o, Allah'ın Meryem'e verdiği sözüdür ve ondan bir, bir ruhtur, gibi Kur'an'ın İsa hakkında verdiği bilgilere dayanmaya çalışıyorlardı, sonra onların Meryem suresinde geçmeyen bir takım sorular sorup cevap verilmesini istedikleri belirtiliyor. Kaydedilen bu bilgiler doğru da olabilir, yalnız bu kıssanın bu surede bu şekilde yer alması Kur'anın açıklamayı dilediği belli başlı gerçekleri yerleştirmede kıssaları kullanma genel yöntemiyle paralellik arz etmektedir. Yerleştirilmek istenen bu gerçekler çoğu zaman, kıssaların içinde geçtiği surenin de konusu olmaktadır. Onun için kıssa bu gerçekleri odaklaştıracak, onları ortaya çıkarıp diriltecek ölçüde ve ona uygun bir üslupla verilir, gerçekleri açıklamada ve onları canlı bir şekilde engin bir etkiyle kalplere yerleştirmede kıssaların kendilerine özgü bir yolu vardır, kıssalar bu gerçekleri, imanın hayatta pratik olarak oluşması biçiminde canlandırır, bu yöntem ise, gerçekleri sadece soyut bir biçimde verip geçmekten daha etkilidir. Burada bu kıssanın, surenin öteden beri ele aldığı gerçeklerin aynısını ele aldığını ve surede yer alan geniş çizgilerin burada da önemli ölçüde ortaya çıktığını görüyoruz, onun için bu kıssa, ele aldığı konuda meydana gelen sınırlı karıştırmalardan soyutlanmakta köklü, bağımsız ve değişmez bir etken olarak ortaya çıkıp, İslam'ın inançla ilgili düşüncesinde kalıcı ve değişmez gerçekleri kapsamaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Surenin öteden beri üzerinde yoğunlaştığı temel mesele şudur: Tevhid meselesi, uluhiyet birliği, hakimiyet birliği, İsa kıssası bu derste kaydedilen kıssalar onu tamamlamaktadır da bu gerçeği vurgulamakta, Allah'ın çocuk ve ortak edinme düşüncesini reddetmektedir. Bu şüphenin tutarsızlığını ve basit bir anlayış olduğunu açıklamaktadır. Meryem'in doğuşunu ve hayatını açıkla Sonra İsa'nın doğuşu, peygamber oluş tarihi ve bununla ilgili olayları öyle bir yöntemle anlatmaktadır ki, onun gerçek bir insan ve peygamberler zincirinden bir halka oluşu ile, durumunun onların durumu, yapısının onların yapısı gibi olduğunda herhangi bir kuşkuya yer bırakmamaktadır. Doğuşu esnasında ve hayatı boyunca meydana gelen olağanüstü olayları gizemlilikten ve kapalılıktan uzak bir biçimde, insanın aklını ve gönlünü rahatlatacak nitelikte açıklamaktadır. Böylece insan İsa'nın doğuşu ve hayatını normal bir yaşam öyküsü olarak algılamakta ve hiçbir şeyi yadırgamamaktadır. Kıssanın hemen ardından şu ilave edilmektedir. Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yaratmış, sonra ona ol demiş, o da olu vermişti. Burada kalp kesin bilginin serinliğine ve neşesine kavuşuyor. Bir çırpıda kavranabilecek şu gerçek etrafında bu şüphelerin nasıl oluşturulduğuna hayret ediyor. Şu surenin öteden beri ele aldığı ikinci mesele birinci meseleden kaynaklanmaktadır. Din gerçeği, dinin İslam oluşu, İslam'ın anlamının bağlılık ve teslimiyet demek olduğu meselesidir. Bu olgu, aynı zamanda kıssanın arasında da kendini göstermekte ve İsa'nın, Selam üzerine olsun, İsrailoğullarına söylediği şu sözünde yer almaktadır. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve size yasaklananların bazılarını her kılmak üzere, bu sözde risaletin yapısına dikkat çekilmektedir. Gerçekten peygamberlik, bir yol belirleme, bir düzeni yürürlüğe koyma, helal ve harama açıklama için gönderilir ki, müminler bu peygamberliğe bağlansın ve ona teslim olsun, sonra havarilerin ifadesiyle teslimiyet ve bağlılık anlamını buluyor. İsa, onlardaki küfrü fark edince, Allah'a davet yolunda kim bana yardımcıdır, dedi. Havari Allah'ın yardımcıları bizleriz, Allah'a iman ettik, bizim Müslüman olduğumuza tanık ol, dediler. Rabbimiz, indirdiğine iman ettik, peygambere bağlandık, bizi tanık olanlarla beraber yaz, A'ı İmran Suresi, 52. Surenin akışı içerisinde önemli yer tutan konulardan biri de müminlerin Rabblerine karşı tutumlarının tasviridir, bu. Kıssalar, insanlar arasından seçilmiş ve hepsini birbirinin soyundan kıldığı bu seçkin grubun hayatından, güzel örnekler ortaya koymaktadır. İmran'ın karısının, Rabbi ile konuşmasında, kızı ile ilgili niyazında, Meryem'in, Zekeriya ile konuşmasında, Zekeriya'nın duasında, Rabbine yalvarışında, havarilerin peygamberlerinin çağrısı karşısında verdikleri cevap ile Rabblerine dua edişlerinde ve benzeri olan, Olaylarda bu parlak tablolar somutlaşmaktadır. Nihayet, kıssalar sona erip hemen ardından ifade edilen gerçekleri açıklamada kıssaların olaylarına dayanılarak hakikatler kapsamlı ve özet olarak belirtiliyor. İsa'nın, selam üzerine olsun, gerçek kimliği, yaratıkların yapısı, ilahi irade, tertemiz vahdaniyet, ehli kitabın vahdaniyete çağrılışı, bu meselede onların lanetlenmeye çağırılması konularına değiniliyor, konu, peygamberin tüm ehli kitabı aydınlatması için, bu gerçeğin aslını derli toplu ve kapsamlı açıklama ile sona eriyor, peygamber bu açıklamayı, söz konusu tartışmaya katılan veya katılmayan, o nesilden olan yahut ondan sonra kıyamete kadar gelecek olan tüm ehli kitaba yöneltmiş bulunmaktadır. De ki, ey kitap ehli, sizinle aramızda ortak olan şu söze geliniz, sırf Allah'a kulluk edelim, hiçbir şeyi ona ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp birbirimizi ilah edinmeyelim. Al-i İmran Suresi 72 bu açıklama ile tartışma sona eriyor, İslam'ın insandan ne istediği, insanın hayatı için ne gibi ilkeler belirlediği ortaya çıkıyor, dinin manası, İslam'ın anlamı açıklık kazanıyor, başkalarının din veya İslam olarak takdim ettiği her türlü karma ve bozulmuş anlayışlar reddediliyor, bu, geçen konunun nihai hedefi olduğu gibi surenin de temel hedefidir, Kur'an kıssaları bu nihai hedefi, etkili, engin ve engin anlamlı o güzel hikaye üslubu ile anlatıyor ve izah ediyor, bu aynı zamanda Kur'an kısalarının görevi ve pek çok surede özel bir metoda bağlı olarak Kur'an'ın üslubunu ve sunuş yöntemini sağlamlaştırmak noktasındaki yapısının gereğidir. İsa kıssası hem burada hem de Meryem suresinde arz edilmiştir. Buradaki ve oradaki ayet metinlerini karşılaştırdığımızda, burada bir takım farklı bilgiler ortaya çıkmasına rağmen bazı hususların da özetlenmiş olduğunu görürüz. Meryem suresinde İsa'nın doğuşuna detaylarına kadar yer verilmişken Meryem'in doğuşu halkasına hiç yer verilmemiştir. Burada ise İsa'nın peygamberliği ve havariler detaylı yer alırken doğuşu özet halinde geçmiştir. Burada ayrıca, hikayeden sonraki açıklama daha uzundur. Çünkü açıklamalar daha kapsamlı bir mesele etrafında tartışmalarla ilgili olarak yapılmıştır. Bu mesele tevhid, din, vahiy ve risalet meselesidir. Bunlar, Meryem suresinde yer almaz. Bu açıklamada kıssaların sunuluşu ile ilgili Kur'an bunun yapısını belirlemektedir. Yani burada kıssa, içinde yer aldığı surenin atmosferine ve ondaki fonksiyonuna göre göre farklılık arz edebilmektedir. Şimdi ayeti kerimeleri detaylı olarak ele almaya geçelim. Bu kıssalar Allah'ın insanların yaratılışından beri tek olan risalet görevini ve tek olan dinin mesajını taşımaları için tercih edip seçtiği kullarını açıklamakla işe başlıyor. Asırlar ve nesiller boyunca birbirine bağlı değişik merhalelerde iman kervanına öncülük yapacak olan kullarını açıklamakla meseleye giriyor. Bu öncülerin birbirlerinin neslinden geldiklerini belirtiyor. Elbette ki bu neslin, soy bağına bağlı, olmayanlar. Zorunlu değildir. Buna rağmen bu neslin soyları Adem ve Nuh Peygamberde birleşmektedir. Bu neslin bağı her şeyden önce Allah'ın tercih edip seçmesine bağlıdır. Buradaki soy bağı aziz olan iman kervanında sürekli olarak muhafaza edilen inanç birliği'dir. 33 Allah Ademi, Nuhu, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçerek alemlere üstün kıldı. 34 Bunlar birbirinden türemiş tek bir kuşaktır, hiç şüphesiz Allah işiten ve bilendir. Ayetlerde Adem ve Nuh birer kişi olarak anılırken İbrahim ve İmran ailesi diye iki aile olarak ifade edilmiştir. Bu Adem'in de Nuh'un da tek başlarına bu ilahı seçmeye mazhar olduklarına işaret etmektedir. İbrahim ve İmran ise hem kendi hem de aileleri ile birlikte bu nimete mazhar olmuşlardı. Bakara suresinde belirtilip kurala bağlı olarak İbrahim'in evindeki peygamberlik kare ve bereket ve Veraseti kan bağına dayalı bir veraset değildi, bu ancak inanç verasetiydi ve İbrahim'in Rabbi onu bir dizi sözlerle denemişti.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 Bir takım rivayetler İmran'ın İbrahim'in ailesinden olduğunu belirtmektedir. O halde İmran ailesinin burada özellikle söz konusu edilmesi özel bir durumdan kaynaklanmış olabilir. Bu özel husus da Meryem ve İsa, selam üzerlerine olsun, kıssasının sunulmuş olmasıdır. Aynı şekilde bu ayetlerde İbrahim ailesinden, ne Musa'nın ne de Yakub'un ki İsrail İsrailoğullarındandır İmran ailesinin anıldığı gibi anılmamasıdır hususunu düşündüğümüzde ayetlerin burada Meryem oğlu İsa ve İbrahim gelecek konuda ondan söz edeceğiz ile ilgili tartışmaları ele aldığım, burada Musa'yı ya da Yakup'u söz konusu etmenin yeri olmadığını anlıyoruz. Hazreti Meryem'in doğuşu, peygamber seçilen kulların bildirilmesi ile yapılan girişten sonra ayetler doğrudan İmran ailesi ve Meryem'in doğumuna geçmektedir. 35 Hani, İmran'ın karısı, Rabbim, karnımdaki çocuğu, her türlü endişeden arınmış olarak sırf sana adadım, onu benden yana kabul buyur, hiç kuşkusuz sen işiten ve bilensin, dedi. 36. Fakat onu doğurunca Allah ne doğurduğunu gayet iyi bildiği halde şöyle dedi, Rabbim, doğurduğum kız çocuğudur, oysa erkek kız gibi değildir, ona Meryem adını taktım, onu ve soyunu lanetlenmiş şeytandan senin himayene havale ederim. 37 bunun üzerine Rabbi onu güzelce kabul etti, onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi, bakımıyla Zekeriya'yı görevlendirdi. Zekeriya ne zaman o mabede girse çocuğun yanında yiyecek bulur ve ey Meryem bu sana nereden geldi diye sorardı. Meryem de Allah tarafından geldi, hiç kuşkusuz Allah dilediğine hesapsız rızık verir derdi. Adak kıssası, Meryem'in annesi olan İmran'ın karısının kalbindekini deşifre etmekte, gönlünü bayındır hale getiren iman ve sahip olduğu en değerli varlığıyla Rabbine yönelişini açığa çıkarmaktadır. Bu en değerli varlık karnında taşıdığı yavrusudur. İmran'ın karısı her çeşit bağ, her çeşit ortak koşma ve Yüce Allah dışında hak sahibi olabilecek herkesten bağımsız bir samimiyet ve özgürce davranışla ifade edişmiştir gerçekten anlamlıdır. Gerçek bağımsızlık ancak bütünüyle Allah'a teslim olmak ve her kişi varlık ve değere kulluk etmekten kurtulmakla elde edilebilir. Bu durumda insan tek Allah'a kulluk eder. Gerçek özgürlük budur işte. Bundan ötesi özgürlük gibi görünse de kölelikten başka bir anlam ifade etmez. Burada tevhid özgürlüğünün en ideal biçimi ortaya çıkmaktadır. İnsan kendi içinde yaşama biçiminde bu hayatta egemen bulunan konular, değer yargıları, kanunlar ve yasalarda Allah'tan başka birine herhangi bir şekilde boyun eğdiği sürece asla özgür olamaz, insanın hayatında, Allah'tan başkalarından alınma yasalar, değer sistemleri ve ölçüler yok edilmedikçe insan özgür olamaz, İslam, tevhid esasıyla insanın dünyasına özgürlüğün de biricik şeklini getirmiş oluyordu. İmran'ın karısı, Rabbine adağını ki bu onun ciğer paresiydi, kabul buyurması için tüm samimiyeti ile ifade edilen bu duası, tertemiz olarak Allah'a teslim oluşun, bütünü ile ona yönelişin, onun onayını ve rızasını elde etmek dışında her çeşit bağdan özgür oluşun ve kurtuluşun ifadesidir.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 Halbuki o, bir erkek çocuk bekliyordu, o gün tapınaklara erkek çocukların adanması dışında başka bir adama şekli yoktu, adanan çocuklar havralara hizmet ediyor, kendilerini ibadete ve Allah'a veriyorlardı, fakat o kendi çocuğunun kız olduğunu görüyordu, üzgün bir name ile Rabbine yöneldi, Rabbim onu kız olarak doğurdum, halbuki Allah onun ne doğurduğunu daha iyi biliyordu. Fakat yine o, gördüğünü Rabbine arz ediyordu, bununla sanki adağını yerine getirecek erkek bir çocuğu olmadığından Allah'tan özür dilemek istiyordu. Halbuki erkek, kadın gibi değildir, bu alanda kadın erkeğin görevini yerine getiremezdi, Rabbim ben ona Meryem adını verdim. Bu söz bu şekliyle yakın bir yakarışın ifadesidir. Rabbi ile baş başa olduğunun bilincinde olan, içini ona dökmeye, ileride yapmak istediklerini ona açmaya ve sahip olduklarını doğrudan bir nezaket ile takdim etmeye çalışan bireyin niyazıdır. Allah tarafından seçilen kullar Rabbilerine karşı bu hal üzere olurlar. Doğrudan sevgi ve yakınlık hali, basit ifadeleri olmayan, zorlanarak söylenen cümlelerden de uzak. Tabii ifadelerle yakarma halini, kendine yakın, sevimli, duyan ve cevap veren biriyle konuştuğunun bilincinde olan kişinin niyazını simgelemektedir bu, onu ve soyunu lanetlenmiş şeytandan senin himayene havale ederim. Bu son sözü hediyesini Rabbine sunduktan sonra söylüyor, onun koruması ve himayesine havale ediyor, onu ve soyunu taşlanmış şeytandan Allah'a sığındırıyor, bu da samimi, gönülden gelen bir sözdür, samimi, gönülden gelen bir arzudur, kızının Allah tarafından, kovulmuş şeytanın kötülüklerinden korunmasından daha güzel bir hal düşünemiyor. Rabbi onu güzel bir kabul ile karşıladı veya onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Annenin kalbini şenlendiren bu samimiyetin ve adaktaki mükemmel teslimiyetin mükafatı olarak, onu da ruhun üfürülüşünü ve Allah'ın sözünü taşıyabilecek ve insanın normal doğumuna aykırı biçimde İsa'yı doğurabilecek bir nitelikte geliştirmiş olarak. Zekeriya onu, himayesine aldı yani Meryem'in ihtiyaçlarım karşılamayı ve onu korumayı Zekeriya üstlendi, Zekeriya Yahudi Havrası'nın başkanıydı, Havra'nın hizmeti kendilerine geçmiş bulunan Harun'un, selam üzerine olsun, soyundandır, Meryem bolluk ve bereket içinde yetişti, Allah lütuf ve kereminden bereket olarak ona rızkını veriyordu.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 Biz bu rızkın nitelikleri hakkında pek çok rivayetin ayrıntılarına girmeyeceğiz, onun mübarek olduğunu, etrafında bolluğun yayılıp taştığını ve rızık olarak adlandırılan her nesnenin bollaştığını bilmemiz yeterli olacaktır, öyle ki onun geçimini üstlenen kişi bir peygamber olmasına rağmen bu rızık bolluğuna hayret etmekte ve ona bunların hepsi nasıl ve nereden geliyor diye sormaktadır, o ise müminin samimiyeti ve alçak gönüllülüğü ile Allah'ın nimeti ve bereketini dile getiriyor ve her işin dizginini ona havale ediyor ve o Allah katındadır, hiç kuşkusuz Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Bu, müminin Rabbi ile durumunu belirten bir sözdür, kendisi ile Allah arasındaki sırrı korumayı, bu sırdan söz ederken alçak gönüllü olmayı dile getiriyor, onunla övünüp başkasına üstünlük taslamayı değil. Allah'ın elçisi Zekeriya'nın bile hayret etmesine neden olan bu alışılmamış olayı dile getirmekle ondan sonra gelecek olan Yahya'nın ve İsa'nın doğuşunda görülen akıl almaz olaylara bir giriş yapılmıştır. Allah'ın Kudreti bu esnada hiç çocuğu olmayan Zekeriya'nın iç dünyası harekete geçiyor, insanın içindeki güçlü fıtri çocuk arzusu varlığını devam ettirme, ardında birilerini bırakma arzusu, kendilerini ibadete ve basit bir hayata adayan, kendilerini kulluğa ve havraya hizmete bağışlayan gönüllerde bile tamamıyla yok edilemeyen istek, bu, insanların hayatlarım sürdürmeleri ve onu daha ileriye götürmelerinde yüce bir hikmetten dolayı alınır. Allah'ın insanları ona göre yarattığı fıtratın yapısından gelen bir istektir. 38 orada Zekeriya, Rabbine dua etti, ey Rabbim, bana kendi tarafından temiz bir soy bağışla, hiç kuşkusuz sen şu duayı işitensin, dedi. 39 bunun üzerine Zekeriya, mabette namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler, Allah sana Yahya'yı müjdeliyor, o, Allah'ın dolaysız kelimesini doğrulayan, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir. 40 Zekeriya, ya Rabbi, kendim iyice yaşlanmış ve karım çocuktan kesilmişken nasıl oğlum olabilir, dedi, o da, böyledir, Allah dilediğini yapar, dedi. 41 Zekeriya, Rabbim, bana bunun belirtisini göster, dedi. Allah ona şöyle buyurdu, senin belirtin üç gün boyunca, işaretleşme dışında insanlarla konuşmamandır, Rabbinin adını çokça an ve sabah akşam onu noksanlıktan tenzih et. Aynı şekilde kendimizi normal olmayan bir olay karşısında buluyoruz. Bu olay Allah'ın sınırsız iradesinin görünümlerinden birini taşımakla bu iradenin insanların alışa geldiği sınırlamalara bağımlı olmadığını görüyoruz. İnsanoğlu asla değişmez bir yasa sandığı ve bu nedenle bu yasanın sınırlarını taşan olayları kuşku ile karşıladığı ve bu türden bir olayla realite olarak karşılaşıp yalanlayamaz duruma düştüğünde de onun etrafını uydurmalar ve efsanelerle örmeye yönelir. İşte yaşı geçmiş bir ihtiyar olan Zekeriya ve gençliğinde çocuğu olmamış kısır karısı, Allah'ın bol rızık verdiği ve saliha bir kız olan Meryem'i gördüğünde, nesil sahibi olma konusunda kalbinde fıtri bir arzu coşar, Rabbine yönelerek niyaza geçer ve kendisine temiz bir nesil bağışlanmasını diler. Orada Zekeriya, Rabbine dua etti, ey Rabbim bana kendi tarafından temiz bir soy bağışta, hiç kuşkusuz sen şu duayı işitensin, dedi. Bu samimi, sıcak ve gönülden gelen duanın sonucu ne oldu? Hiçbir yasayla ifade edilemeyen ve insanların geldiklerinin tersine bir durum ile karşı karşıya kalındı, çünkü bu dileği yerine getiren kudret yüce Allah'ın kudretidir.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 Arı duru bir gönülden kopup gelen çağrıya müsbet cevap verilmişti. Çünkü o umudunu, duaları işitene ve dilediği zaman istekleri karşılayana bağlamıştı. Melekler Zekeriya'ya erkek bir çocuk müjdelediler. Doğmadan önce adı biliniyordu, Yahya, karakteri de biliniyordu. İyi, efendi, namuslu, şehevi duygularını frenleyebilen, duygusal arzularının tepkilerini dizginleyebilen, Allah'tan kendisine gelen her sözüyle, Sözü doğrulayan bir mümin, bazı tefsirler Allah'tan olan sözü doğrulamaktan amacın Hazreti İsa, selam üzerine olsun, olduğunu belirtmiştir. Burada bu anlayışı zorunlu kılan bir neden yoktur ve iyi insanların kafilesine katılan bir peygamber. Du'a kabul edildi. İnsanların bir kanun olduğunu sandıkları alışa gelen şeyler, yüce Allah'ın iradesinin gerçekleştirdiği bu olayı algılayamaz. Aslında insanın kanun olarak sandığı ve gördüğü her yasa sınırsız ve nihai değil göreli bir olgudan öteye geçemez. İnsan, bu sınırlı ömrü, sınırlı bilgisi ve bütünüyle sınırlı aklıyla nihai bir kanunu bütünüyle algılayamaz ve bu noktada mutlak bir gerçeğe varamaz. İnsana Cenabı Allah'a karşı edebini takınması yakışır, tabiatının sınırları ile sahasının çerçevesini taşmaması yaraşır ona. Böylece, kılavuzsuz olarak çöllerde bilinçsizce yol tepmekten kurtulur. Olabilecek ve olamayacaklardan söz ederken bizzat deneyimlerinden kendisinin belirlediği kurallardan ve bilgilerinden hareketle Allah'ın bağımsız olan dilemesini dar kalıplara sokmaya çalışmaktan kurtulur. Doğanın kabul edilişi bizzat Zekeriya'ya da bir sürpriz olmuştur. Çünkü Zekeriya da nihayet insanlardan biriydi. İnsanların alışa geldiği olaylara oranla olağanüstü bir niteliğe sahip bulunan bu olayın nasıl meydana geldiğini öğrenmeye meraklanmıştı. Zekeriya: "Rabbim, kendimi iyice yaşlanmış ve karım çocuktan kesilmişken nasıl oğlum olabilir?" dedi. O da: "Böyledir Allah dilediğini yapar." dedi. Ve hemen cevap yetişiyor, cevap sade ve kolaydır, işi ehline havale ediyor, anlaşılmasında hiçbir zorluk, oluşunda hiçbir ilginçlik bulunmayan gerçek mahiyetine gönderiyor. Böyledir Allah dilediğini yapar. Aynı şekilde, iş, Allah'ın dilemesine ve sürekli olarak bu şekilde meydana gelen Allah'ın iradesine havale edildiğinde onun alışılagelen, tekrar edilen ve normal olan bir iş olduğu kavranabilmektedir. Fakat insanlar olay konumunda değerlendirmiyor, Allah'ın yaratıcılığı üzerinde düşünmüyor ve gerçeği gözlerinin önüne getirmiyorlar. Böylece kolaylıkla ve bağımsızlıkla Allah dilediğini yapar, öyleyse kendisi yaşlanmıyor ve karısı kısır olduğu halde Allah'ın Zekeriya'ya bir erkek çocuk bağışlamasında anlaşılmayacak ne olabilir? Yaşın ve kısırlığın, ancak, insanların kendilerinin kural olarak tespit ettiği ve onlardan kanunlar çıkarttıkları zaman bir değeri olabilir. Allah için ise böyle kıyaslama yoktur. Onun için ne alışılagelen ne de ilginç bir olaydan söz edilebilir. Ona göre her nesnenin kaynağı dilemesinin ona yönelmiş olacağı, olmasıdır, onun dilemesi ise her çeşit bağdan tamamen bağımsızdır, fakat Zekeriya beşeri araştırmaların suya indirilmesine duyduğu aşırı, üzüntüden ve müjdenin kendisinde şok etkisi yapmasından ötürü Rabbine yönelmekte kendisine huzur bahşedecek bir işaret vermesini istemektedir. Rabbim bana bir işaret ver dedi. Burada Allah onu gerçek huzura yöneltiyor, kendisini içinde bulunduğu alışıla gelen olayların etkisinden kurtarıyor, artık onun işareti üç gün boyunca insanlarla konuşmaması, Rabbine yöneldiğinde ise zikir ve teşbihlerle onu yad edip dilini depretmesidir.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 Burada açıklama kesiliyor, fakat biz bunun pratik olarak gerçekleştiğini biliyoruz, şimdi artık Zekeriya bizzat kendisinde yani kendisinin hayatında, başkasının hayatında alışılmamış şeyleri yaşıyor, bu dil onun eski dilidir, fakat o bunu insanlarla konuşmaktan alıkoyuyor ve Rabbine yakarmak için serbest bırakıyor. Peki bu olaya egemen olan yasa hangisidir? Bu, Yüce Allah'ın iradesinin sınırsız ve bağımsız yasasıdır. Onsuz bu ilginç olayı açıklama imkansızdır. Aynı şekilde ihtiyarladıktan sonra ve karısının kısırlığına rağmen ona Yahya'yı bağışlaması da bu yasa olmadan açıklanamaz. Hazreti İsa'nın doğuşu Sözün akışı içinde ele alınan bu olağanüstü olay sanki her çeşit efsane ve kuşkulandırmaların kaynağı olan İsa olayına bir giriştir. Aslında bu olay, bağımsız ilahi iradenin zincirleme olayları içinde ancak bir halkayı oluşturmaktadır. Burada Mesih kıssasına giriliyor, Meryem'in kötülüklerden arınma, dua ve ibadet ile bu yüce üflenen nefesi kabul edebilecek seviyeye gelmeden önceki hazırlığına da yer verilir. 42 Hani melekler şöyle demişti: Ey Meryem, Allah seni seçti, arındırdı ve dünyanın kadınlarına üstün kıldı. 43 Ey Meryem, Rabbinin huzurunda saygıyla dur, secdeye kapan ve rüku'a varanlarla birlikte sen de rüku'a var. Bu öyle bir seçmedir ki, bunu, seçme sözcüğü ifade edemez, tamamen intihap etmedi. Yaratılışın başında, Adem, bu doğrudan üfürmeyi aldığı gibi Allah Meryem'i de bu doğrudan üfürmeyi alması için seçmiş bulunmaktadır. Onun vasıtasıyla ve onun yoluyla insanlara göstereceği bu olağanüstü olay nasıl bir olaydı? Bu insanlık tarihinde eşine rastlanmayan bir seçilmeydi, onun büyük bir olay olduğu tartışma götürmez. Fakat Meryem o ana kadar bu büyük olaydan habersizdi, burada işaret edilen arınma, yüklü bir işarettir, çünkü burada Meryem'in temizliğinin belirtilmesi İsa'nın, selam üzerine olsun, doğuşu etrafında meydana getirilen şüphelerden dolayı tertemiz olan Meryem'e iftiralar yakıştırmaktan çekinmeyen Yahudileri yatsımaktadır. Bu iftiralarında, söz konusu doğumun yaşadığımız dünyada bir benzeri olmadığı kuşkusuna dayanıyorlar ve bu doğumun perde arkasında bilmedikleri gizemli bir ilişkinin olmadığını sanıyorlardı, Allah kahretsin onları. Burada İslam'ın büyüklüğü ortaya çıkıyor, asıl kaynağı kesin olarak belli oluyor, işte Muhammed, salat ve selam üzerine olsun, İslam peygamberi ehli kitaptan ki Hristiyanlar da onlardan bir kesimdi onca yalanlamalara, tartışmalara, kuşkulandırmalara ve antlaşmalarla karşılaşmalarına rağmen, işte İslam peygamberi Rabbinden aldığı bilgilerle Meryem'in büyüklüğü gerçeğinden ve onun bütün dünya kadınlarından daha üstü olduğunu öyle genel olarak söz ediyor ki onu gerçekten zirveye çıkarıyor. O bunları dile getirirken Meryem'le övünen ve onun ululuğundan hareketle Muhammed'e ve yeni dine iman etmemek için kendilerine bir kulp bulmaya çalışan bir toplulukla tartışmaktadır. Bu ne doğruluk, bu ne ululuk, bu dinin kaynağını ve onun önderi bulunan güvenilir kişinin doğruluğunu gösteren şahane bir delildir bu. O, Rabbinden Meryem ve İsa ''selam üzerine olsun'' ile ilgili ''gerçeği'' alıyor, bu gerçeği açıkça dile getiriyor, hem de bu ortamda, eğer Allah tarafından görevlendirilen gerçek bir elçi olmasaydı bu ortamda söz konusu gerçeği asla açıklamazdı. Ey Meryem, Rabbinin huzurunda saygı ile dur, secdeye kapan ve rukuya varanlar ile birlikte sende ruku'a var. Bağlılık ve ibadet, boyun eğmek ve rükku etmek, tehlikeli ve büyük olaya giriş için sürekli olarak Allah'a bağlı bir yaşam. Kıssanın bu bölümünde, büyük olaya geçmeden önce kıssaların veriliş hikmetinden bir meseleye parmak basılıyor, bu mesele peygambere, salat ve selam üzerine olsun, görmediği gayb haberlerini getiren vahyin ispatı meselesidir. 44. Bunlar sana vahiy yolu ile bildirdiğimiz gayb alemine ilişkin haberlerdir, onlardan hangisi Meryem'in sorumluluğunu üstlenecek diye kalemleri ile kur, ağa çekerlerken sen yanlarında değildin, bu konuda çekişirken de orada değildin. Bu ayet, annesi onu bir kız çocuğu olarak Havra'ya getirdiğinde, Rabbine verdiği sözü ve adağı teslim ettiğinde Havra'nın hizmetlilerinin Meryem'in ihtiyaçlarını üstlenmede yarıştıklarına işaret etmektedir. Ayetin metni elde bulunan eski ahit, Tevrat ve yeni ahit, İncil'de kaydedilmeyen bir olaya değinmektedir. Yalnız bu olayın hahamlar ve rahipler tarafından Havra hizmetlerinin kalemlerinin atılması olayı bilinen bir meselesidir olması gerekmektedir. Meryem'in kimin payına düştüğünü öğrenmek için atılan kalemlerin, Kur'an ayetleri olayın detaylarına inmez, bazen bunun, muhatap alınan kimselerce bilindiğinden böylece yapar, ya da bu detayların gelecek nesillere vermek istediği mesajın gerçek temeline fazla bir katkısı olmadığından onları öz olarak verir, fakat biz havra hizmetlilerinin Meryem'in kimin payına düştüğünü anlamak amacıyla özel bir yöntem kullanmada kalemleri atma yoluyla anlaştıklarını anlayabiliriz, nitekim biz de bu tür olaylarda. Kura yöntemini kullanıyoruz, bir takım rivayetler onların kalemlerini Ürdün Nehri'ne attıklarını, hepsinin kalemlerinin akıntıya kapıldığını, yalnız Zekeriya'nın kaleminin atıldığı yerde kaldığını ve bu durumun aralarında işaret olarak kabul edildiğinden Meryem'i ona teslim ettiklerini kaydetmektedirler. Bunların hepsi Resulullah'ın, salat ve selam üzerine olsun, görmediği, ilmini elde etme imkanına ulaşmadığı gayb konularındandı, hatta bunlar çoğu zaman Havra'nın deşifre edilmeyen ve açıklanması doğru olmayan sırlarından sayılırdı, Kur'an bu sırları o zamanki ehli kitabın ileri gelenlerine karşı bir delil olarak kullandı, onu doğru sözlü peygamberine Allah'tan vahiy geldiğine bir işaret olarak gösterdi, ehli kitabın bu delili red ettiğine dair hiçbir kayda rastlanmamıştır. Eğer bu mesele tartışma konusu olsaydı peygamberle tartışırlardı, zira kendileri tartışmaya gelmişlerdi. Bir Mucize Şimdi İsa'nın doğuşuna geliyoruz, insanlara göre gerçekten büyük bir hayretengiz, Allah'ın mutlak iradesine göre ise normal bir iş olan meseleye. 45 Hani melekler dediler ki, Ey Meryem, Allah seni dolaysız kelimesiyle müjdeliyor, onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir, o dünyada da ahirette de yüce, şanlıdır ve Allah'ın yakınlarındandır. 46 O daha Beşik'teyken ve yetişkinlik çağında insanlarla konuşacaktır ve salih kullarındandır. 47- Meryem, ey Rabbim, bana hiçbir insan dokunmamışken nasıl olur da çocuğum olabilir, dedi, de ki, işte böyledir, Allah dilediğini yaratır, o bir şeyin olmasına karar verince ona sadece, ol, der o da hemen verir. 48- Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. 49 Onu, İsrailoğullarına şöyle diyecek olan bir peygamber olarak gönderecek: Ben size Rabbinizden mucize ile geldim. Ben sizin önünüzde çamurdan kuş biçiminde bir cisim yapar, sonra ona bir nefes üflerim de Allah'ın izniyle. Kuşolu verir, doğuştan körler ile alacalık, ebras, hastalarını iyileştiririm, Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde hangi yiyeceklerinizi yediğinizi ve hangilerini sonraya bıraktığınızı haber veririm. Eğer mümin iseniz, bu sizin için ibret alacağınız kesin bir delildir. 50. Benden daha önce inen Tevrat'ı onaylayıcı olarak size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal ilan etmek üzere Rabbiniz tarafından kesin bir kanıtla size geldim, Allah'tan korkunuz ve bana itaat ediniz. 51. Allah benim de sizin de Rabbimizdir, ona kulluk ediniz, doğru yol işte budur. Bu sırada Meryem arınması, duası ve ibadetiyle bu üstün fazilete ve bu olayı taşıyabilecek ehliyete sahip bulunuyordu. İşte şimdi o ilk defa melekler aracılığıyla bu önemli olaydan haberdar ediliyor.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 Bu gerçekten büyük bir müjde ve olayı bütünü ile ortaya koyan bir açıklamadır. Adı Meryem oğlu İsa Mesih olan Allah'tan bir sözün müjdesidir. Mesih metindeki bir sözü konumundadır ve gerçekten de sözdür. Peki bu ifadenin sırrı nedir? Bu ve benzeri olaylar gerçek bir biçimde nitelikleri kavranamayacak olan gayb olaylarındandır. Belki de bunlar Cenabı Allah'ın şu sözünde kastettiği işlerdir.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 köklü bilgiye sahip olanlar ise, bu kitaba inandık, o bütünü ile Allah katından gelmiştir, derler, bunu ancak aklı başında olanlar düşünebilirler. Yalnız biz bu gerçeğin özelliğini gönlümüzü Allah'a, O'nun sanatına, kudretine ve özgür olan dilemesine bağlayacak bir anlayışla kavramak istediğimizde iş gerçekten kolaylaşır. Allah, Adem'i topraktan yaratmakla beşerin hayatını başlatmayı diledi. Çünkü insan bu Allah'tan başkasının bilmeyeceği gizli olgunun yapısında ileri geri en ufak bir fonksiyona sahip değildir. Bu gizli olgu ilk canlı yarata giydirilen hayat sırrıdır. Ya da eğer onun yaratılışı doğrudan ölü topraktan meydana getirilmişse, Adem'e giydirilen hayat sırrıdır. Allah'ın yanında bu da diğeri gibidir. Varlıkta ve tabiatında biri diğerinden daha ileride değildir, biz burada tartışma gereği olarak böyle diyoruz, yaratılış ve tekamül teorisini tartışmıyoruz, zaten bu teori bilimsel temellerini yitirmek üzeredir, o artık sırf bir teoriden ibarettir. Peki bu hayat nereden geldi, nasıl geldi, hayatın topraktan ve yeryüzündeki diğer ölü maddelerden ayrı bir varlık olduğu kesindir, bu bambaşka bir gerçektir, ne toprakta ne de ölü maddelerde asla bulunmayan etkileri ve görünümleri doğuran bir sırdır o. Peki, bu sır nereden geldi? Bilemediğimiz varlık hakkında uluörte konuşmak ya da onun varlığını inkar etmeye kalkışmak yeterli olmayacaktır. Nitekim materyalistler, bu noktada, değil bilgin bir kimsenin, aklı başında normal bir insanın bile değer vermeyeceği basit demagojilere dayanmaktadır. Biz bilmiyoruz, biz insanlar olarak hayatın kaynağını tanımak istedik yahut ellerimizle onu ölülerden çıkarmaya çalıştık, bizim bu çalışmalarımızın tamamı gerçekten boşa gitmiş bulunmaktadır. Biz bilmiyoruz, yalnız insanoğluna hayatı bağışlayan Allah biliyor ve O bize diyor ki, hayat benim ruhumdan bir nefhadır, İş ondan gelen bir tek söz ile tamamlanmıştır, ol der, O da verir. Peki bu nefha nedir, nasıl ölü elementlere üfürülür de insanların anlayamadığı bir gizlilik ve incelikle onda bu sır meydana gelir? O sır nedir? Nasıl bir varlıktır? İşte bu insan aklının üstesinden gelemeyeceği için anlamakla yükümlü olmadığı bir olgudur. Akla, onu kavrayacak güç bağışlanmamıştır. Hayatın niteliği ve nefanın yolunu öğrenmek Allah'ın yerine getirmesi için yarattığı insanın, görevi yeryüzünde hilafet görevine katkıda bulunmayacaktır. İnsan, ölü varlıklardan bir hayat yaratacak değildir. O zaman hayatın özelliğini, Allah'ın Yarattığı ruhtan gelen nefanın niteliğini, Adem ile nasıl ilişki kurduğunu veya çamurun ilk olarak canlanmaya başladığı hayatın birinci basamağını nasıl oluşturduğunu öğrenmenin ne fonksiyonu olabilir? Yüce Allah Adem'i meleklere bile üstün kılan ve onu onurlandıran nesnenin ruhundan ona üfürmesi olduğunu belirtmektedir. Öyleyse bunun kurtçuklara ve mikroplara bahşedilen soyut hayattan daha başka bir hayat olması gerekir. İşte bu olay bizi insanı yalnız başına ayrı bir tür olarak kabul etme görüşüne götürmektedir. Onu evrenin düzeni içinde diğer canlılarda bulunmayan özel bir konumda değerlendirmemize neden olmaktadır. Her neyse burada konumuz bu değildir, İnsanın yaratılışı konusunda tartışma gereği olarak kaydettiğimiz bir takım açıklamaların okuyucunun gönlünde bazı şüphelere dönüşmemesi için bunları kısaca kaydetmeyi uygun gördük. Burada önemli olan Allah'ın bize hayatın sırrından haber vermesidir, bu sırrın özelliğini ve ölülere nasıl üfürüldüğünü kavrayamasak da önemli değildir. Cenab-ı Allah Adem'i doğrudan yaratma şekliyle halk ettikten sonra, insanın yaratılışı için belli bir yol belirlemeyi dilemiştir. Bu yol kadın ile erkeğin birleşmesidir, yumurtanın sperm ile döllenmesidir, yumurta ile sipermanın döllenmesi böylece tamamlanır, doğum da bu şekilde gerçekleşir, yumurta ölü değil canlıdır, sperm de aynı şekilde diridir ve hareketlidir. Artık insanlar yaratılışın bu kurala göre meydana gelmesini alıştılar. Bu esnada yüce Allah insan oğullarından biri üzerinde daha önce seçtiği kurala aykırı bir uygulamak bulunmayı diledi. Onu ilk yaratmaya tıpatıp uymasa da ona yakın ve benzer bir biçimde yaratmak istedi. Bu yaratılışta yalnız bir kadın unsuru vardı. Burada başlangıçta hayatı meydana getiren nefayı almakta ve kadında bir hayat meydana gelmiş olmak bu nefha sözün kendisi midir? Bu söz iradeyi yönlendiren bir söz müdür? Bu söz hem gerçek olabilen hem de iradeyi yönlendirmekten kinaye olabilen ol emri midir? Bu söz İsa mıdır? Yoksa İsa'nın kendisinden yaratıldığı nesne midir? Bunların hepsi şüphelerin dışında hiçbir fayda sağlamayan konulardır. Bunlardan anlaşılması gereken şudur, Yüce Allah benzeri bulunmayan bir hayat yaratmayı dilemiş, hayatı kendi ruhundan bir nefha ile fakat özgür iradesine uygun bir biçimde bu hayatı yaratmıştır. Biz bu hayatın sonuçlarını kavrayabiliyor niteliğini bilmiyoruz, aslında onu bilmememiz gerekir, zira onu bilmemiz yeryüzünde hilafet görevini yerine getirir gücümüzü artırmıyor, çünkü hayatı yaratma, halife olma görevinin kapsamına girmiyor. İşte mesele bu kadar kolay anlaşılabilecek niteliktedir, olayın meydana gelişi şüpheleri uyandırmaz. İşte bu şekilde melekler Meryem'i Allah'tan adı Meryem oğlu İsa Mesih olan bir söz ile müjdelenmişlerdi. Bu müjde onun türünü, kapsadığı gibi, adını ve nisbetini de içeriyordu. Onun bu nispetten kaynağının annesi olduğu ortaya çıkıyordu. Sonra bu müjde aynı zamanda onun niteliklerini ve Rabbinin katındaki değerini de içeriyordu, dünyada da ahirette de şanı yücedir ve yakınlaştıranlardandır, doğuşu ile birlikte meydana gelen mucize bir olaya da yer veriyordu, beşikte insanlarla konuşur, geleceğine de bir işarette bulunulmuştu, erginliğinde de, karakteristiğine ve katıldığı kervana da değinilmiştir ve o iyi kimselerdendir. İnsanların beşeri alışkanlıklarına bağımlı olan bakire, el değmemiş genç Meryem'e gelince, o, bu müjdeyi bir genç kızın karşılayacağı biçimde karşılamıştır, Rabbine yönelmiş, ona niyazda bulunmuş, insanın aklını hayrete düşüren bu bilmecemsi olayı deşifre etmesini talep etmiştir. Dedi ki, Rabbim, hiç kimse bana dokunmamışken nasıl bir erkek çocuğum olabilir? Derhal kendisine cevap geliyor. İnsanların sebep sonuçlara bağlı kalışları, bilgilerinin kıtlığı ve sınırlı bakışları nedeniyle hesaba katmadıkları basit gerçeğe Meryem'in dikkatini çekiyor. Dedi ki, işte böyle Allah dilediğini yapar. Bir işe hükmettiğinde yalnız ona ol demesi yeter o da olu verir. İş bu birinci plandaki gerçeğe havale edildiğinde şaşkınlık ortadan kalkıyor, hayret kayboluyor, gönül huzura kavuşuyor, insan kendi iç alemine yöneliyor ve hayret içinde soruyor, bu kadar yakın olduğum fıtri ve açık bir işe nasıl oldu da hayret ettim. İşte bu şekilde Kur'an İslam düşüncesinin bu büyük gerçeklere bakış açısını böylesine kolay yakın ve fıtri yolla ortaya koyuyor, aynı şekilde karmaşık felsefelerin kördüğüm haline getirdiği şüpheleri aydınlatıyor, onu sağlam biçimde hem kalbe hem de akla yerleştiriyor. Sonra Melek, Allah'ın doğurması için eşsiz bir şekilde Meryem'i seçtiği hakkındaki müjdelerin ve İsrailoğulları arasında nasıl yaşayacağı ile ilgili bilgileri vermeyi sürdürüyor. Burada Meryem'e verilen müjde Mesih'in geleceği tarih ile kenetleniyor, bir anlatımda buluşuyor, Kur'an üslubunda sanki iki olay aynı anda gerçekleşiyor. Ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Burada kitaptan amaç, yazı yazma olabileceği gibi Tevrat ve İncil de olabilir. İkinci şıkta Tevrat ve İncil'in kitaptan sonra belirtilmesi ek bir açıklama olur. Hikmet, psikolojik bir haldir. İnsan onunla her şeyi yerli yerine koymayı, doğru olanı kavramayı ve ona bağlanmayı elde eder. Bu gerçekten paha biçilmez bir olgudur. Tevrat da İncil gibi İsa'nın kitabıydı. İsa'nın getirdiği dinin temelini oluşturuyordu. İncil ise, İsrailoğullarının gönüllerinde bozulan dinin özünü ve Tevrat'ı diriltecek tamamlayıcı bir kitaptı. Bu Hristiyanlıktan söz eden pek çok kimsenin hataya düştüğü gibi bir hatadır. Onlar, Tevrat'ı ihmal ediyorlar. Halbuki, Tevrat, Mesih dininin temelidir. Toplum düzeninin üzerinde kurulduğu hayat nizamı ondadır. İncil ancak, Tevrat'ın çok az bir kısmını düzeltmiştir. İncil ise, dinin özünü yenile ve diriltmek için bir nefadır. İlahi direktifler doğrultusunda doğrudan Allah'a bağlanmakla insanın vicdanını eğitme çabasıdır. Zaten Mesih bu diriltme ve eğitme için gönderilmiş ve ileride değinileceği gibi tuzağa düşürülünceye kadar bu uğurda çalışmıştır.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 Bu ayeti kerime İsa'nın, selam üzerine olsun, İsrailoğullarına peygamber gönderildiğini ifade etmektedir. İsa, onların peygamberlerinden biridir. Bu nedenle Musa'ya, selam üzerine olsun, indirilen Tevrat, aynı zamanda İsa'nın da kitabıydı. Onda da İsrailoğulları topluluğunun hayatı için düzenlenen yasa vardı. Yani Tevrat yasama ve yürütme kanunlarını da kapsıyordu. İsa buna ilave olarak İncil'e de sahiptir, İncil de ruhun dirilişini, kalbin eğitilmesini ve vicdanın uyarılmasını kapsıyordu. Allah'ın annesi Meryem'e onunla beraber olacağını müjdelemesi ve pratik olarak İsrailoğullarına gösterdiği mucizeler olan ölülere üflediğinde onların dirilmesi, kör olarak doğan çocuğu iyileştirmesi, alıcığalığı iyileştirmesi, kendisi açısından gayb olan olayları haber vermesi, İsrailoğullarının gözlerinde sakladıkları yemek vesaireyi gözüyle görmekten uzak olduğu halde haber vermesi mucizesidir. Bu olağanüstü olayların meydana gelişi sürekli olarak Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Hazreti İsa, selam üzerine olsun, daha gayb aleminde, Allah'ın takdirinde yaratılıp Hazreti Meryem'e müjdelendiğinde bu gerçeği dile getirmiş, daha sonra dünyaya gelip büyüdüğünde de o gerçeği her fırsatta dile getirmiştir, ayetler özellikle bu noktaya Allah'ın iznine detaylı ve yoğun biçimde yer vermektedir, yanlış anlaşılmasını önlemek amacıyla sonunda Allah'ın iznine yer verilmeden sözü kesmemektedir. Bu mucizeleri genellikle hayat ve ölüm, sağlık ve afiyet, körlük ve görme ile ilgilidir. Bunlar öz olarak İsa'nın doğuşu, Adem'in, selam üzerine olsun, örneği dışında hiçbir eşine rastlanmayacak biçimde İsa'ya varlık ve hayatın bahşedilmesiyle ile ilgilidir. Madem ki Allah, bu mucizeleri bir kulunun eliyle gerçekleştirmeye güç yetirebiliyor, öyleyse Allah bu tek varlığı örneksiz de yaratmaya güç yetirebilir. İş İnşallahın özgür dilemesine havale ettiğimizde ve Yüce Allah'ın insanların alışılageldiği sınırlamalara bağımlı kalmadığımızda bu özel doğuşun yaratışı etrafında oluşturulan bütün şüphelere ve masallara hiç de gerek kalmayacaktır. Hristiyanlık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 İsa'nın, selam üzerine olsun, İsrailoğullarına yaptığı çağrının bu şekilde sona ermesi Allah'ın dininin yapısı ve tüm peygamberlerin, salat ve selam üzerlerine olsun, çağrısında bu dinin nasıl anlaşıldığı noktasında bir takım köklü gerçekleri açığa çıkarmaktadır ve bunlar bizzat İsa'nın, selam üzerine olsun, dili üzere ifadesini bulurken gerçekten özel bir değer kazanan gerçeklerdir. Çünkü İsa, doğrusu, bu şu ve gerçek mahiyeti konusunda ancak şüpheler üretilen bir kişidir, fakat bu tür şüpheler bir peygamberden diğerine değişmeyen Allah dininin özünden sapmaktan kaynaklanmaktadır. O şunları söylerken, benden daha önce inen Tevrat'ı onaylayıcı olarak size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal ilan etmek üzere, derken, Mesihliğinin gerçek karakterini ortaya koyuyordu, Musa'ya, selam üzerine olsun, indirilen Tevrat ki bu kitap o zamanın ihtiyaçlarına ve İsrailoğullarının yaşam şartlarına uygun sosyal hayatı düzenleyen hükümleri kapsıyordu, zira Tevrat'ın öngördüğü dindarlık, belli bir zaman diliminde, belli bir insan topluluğuna özgü bir yaşam tarzıydı. Evet aynı Tevrat, Mesih'in, selam üzerine olsun, peygamberliğinde de güvenilir bir kaynaktı. Onun peygamberliği de Tevrat'ı doğruluyordu. Bunun yanında Allah'ın kendilerine haram kıldığı bir takım şeylerde düzeltmeler yaparak onları helal kılıyordu. Aslında bu haram kılınan şeyler, zamanında İsrailoğullarının günahları ve sapmaları sonucunda cevaplar ceza olarak haram kılınmıştı, Allah onlara helal olan bir takım şeyleri haram kılmakla onları uslandırmak istemişti, sonra Allah'ın iradesi Mesih, selam üzerine olsun ile onlara merhamet etmek istemiş, kendilerine haram kıldıklarından bir kısmını helal kılmıştır. Buradan da anlaşılıyor ki, dinin karakteri hangi din olursa olsun insan yaşamına bir düzenleme getirmeyi kapsamaktadır. Böyle din, yalnız ahlaki eğitim alanına sırf vicdani duygulara sadece ibadetlere ve sembolik uygulamalara yönelik tarafta yetinmemektedir, bunların yalnız birine yönelen sistem din olamaz, öyleyse din Allah'ın insanlar için belirlediği yaşam biçiminden insanın hayatını Allah'ın sistemine bağlayan yaşam düzeninden başka bir şey değildir. Allah'ın yoluna uygun bir biçimde insanın hayatını düzenlemek isteyen herhangi bir dinde, imana dayalı inanç unsurunun, ibadetin sembolik uygulamalarından, ahlaki değerlerden, düzenleyici yasalardan birinin olmaması mümkün değildir. Bu alanların herhangi birinde meydana gelecek olan kopukluk dinin psikolojik ve sosyal yaşam üzerindeki edimini sonuçsuz kılacaktır ve bu din Allah'ın dilediği biçimdeki din anlayışıdır ve dinin karakterine aykırı düşecektir. İşte Hristiyanlığın uğradığı felaket budur. Tarihin bir takım cilveleri bir taraftan son din gelinceye kadar ki belli bir zaman dilimi için gönderildiği halde belirlenen zaman dilimini aşarak yaşamını sürdürmesi öbür tarafından bu dinin sosyal düzenle ilgili yaşamaların tarafını ahlak, ibadet ve maneviyat tarafından ayırmıştır. Böylece Yahudiler ile Mesih, selam üzerine Mesih'in havarileri ve daha sonra onun dinine bağlananlar arasında köklü bir düşmanlık baş göstermiştir. Bu da yasaları içeren Tevrat ile manevi dinlisi ve ahlaki uslandırmayı kapsayan İncil'in birbirinden ayrılmasını doğurmuştur. Sonra bu yasalar belli bir zaman dilimine özgü ve insanların, Belli bir topluluğuna mahsustur, Allah'ın takdirinde bu açığı kapatacak kendisi için belirlenen zaman diliminde gönderilecek insanlığın tamamını yönlendirecek sürekli kalıcı bir yasa, şeriat, vardı. Ne olursa olsun artık Hristiyanlık yasasız bir inanç konumuna düşmüştür, bu nedenle de kendisine bağlanan ulusların sosyal yaşamlarını idare etmekten aciz bir duruma düşmüştür, sosyal hayatı idare etmek, bütün evreni yorumlayan, insanın hayatını ve evrendeki konumunu açıklayan insanla ilgili bir düşünceyi gerektirir, bir ibadet sistemi ve ahlaki değerleri zorunlu kılar, sonra bu inançla ilgili düşünceden ibadet ilgili sistemden ve ahlak ile ilgili değer yargılarından kaynaklarına toplumun hayatını düzenleyici hükümleri zorunlu olarak gerektirir işte bu temel nitelikleri taşıyan bir din ancak anlaşılabilir fonksiyonları ve sağlıklı güvenceleri bulunan sosyal bir düzen kurmayı garanti edebilir Hristiyanlık dininde bu ayrılık meydana gelince, Hristiyanlık insan hayatı içinde kapsamlı bir düzen olmaktan çıktı, Hristiyanlar da manevi değerler ile bütün hayatlarında yer alan pratik değerleri birbirinden ayırmak zorunda kaldılar, tabii ki hayatın, üzerinde kurulduğu sosyal düzen de bunların arasındaydı, o zaman sosyal düzenlemeler tabii olan sarsılmaz temellerine değil de başka temellere dayandırıldı, dolayısıyla, ile belli bir zemine oturmadan havada kaldı ya da bozuk bir temele dayandırıldı. Bu durum insanın hayatında basit bir iş, insanlık tarihinde de küçük bir olay değildir. Bu gerçek anlamda bir felaketti talihsizliğin, şaşkınlığın, çözülmenin, sapmaların bugünkü materyalist medeniyetin içinde yüzdüğü belaların başlıca kaynağı olan büyük bir felaket bu ise, bugüne kadar hala Hristiyanlığa ki Hristiyanlık bir yaşama sistemine sahip olmadığından sosyal bir düzenden de yoksun kalmıştır bağlı bulunan ülkelerde olsun büyük bir tehlike oluşturdu, aslında Hristiyanlığa tamamıyla sırtını dönen ülkelerde olsun büyük bir tehlike oluşturdu, aslında Hristiyanlığa sırtını dönen ülkeler de Hristiyan olduklarını ileri sürenlerden farklılık arz etmemişlerdir, Hazreti İsa'nın getirdiği şekliyle Hristiyanlık din kavramına gerçekten layık olan her dinin özelliğinde olduğu gibi Mesihlik de bir dindir, Allah ile ilgili inanç düşüncesinden ve bu düşünceye dayalı ahlaki değerlerden kaynaklanan hayatı düzenleyici yasalardan oluşmuştur. Bu kapsamlı ve birbirini tamamlayan sütunlar olmadıkça Hristiyanlıktan söz edilemez ve mutlak anlamda hiçbir dinden de bahsedilemez, bu kapsamlı ve birbirini tamamlayan temellere dayanmaksızın insanın hayatı için gerekli manevi ihtiyaçlarına cevap verilemez, hayatının pratiğini oluşturacak maneviyatını, hayal ve ruhunu Allah'a doğru yükseltecek sosyal bir düzen kurulamaz, bu gerçek, Mesih'in, selam üzerine olsun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 Ben size Rabbinizden bir mucize ile geldim, Allah'tan korkun ve bana itaat edin, Allah, benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir, ona kulluk ediniz, doğru yol işte budur. Yüce Allah'ın dininin bütünü ile üzerinde kurulduğu inanca dayalı gerçeği ilan etmektedir göstermiş olduğu mucizeleri kendi katından getirmiş değildir o bir insan olduğundan bu mucizeleri yaratacak güçte olamaz Kendisi bu mucizeleri Allah katından getirmiştir Onun çağrısı her şeyden önce Allah korkusu ve peygamberine itaat temeline dayanmaktadır sonra Allah'ın hem kendisinin hem de yaratıkların Rabbi olduğu olduğunu pekiştirmektedir, ibadetle bu yüce Rabbe yönelmelerini vurgulamaktadır, Allah'tan başkasına kulluk yoktur, sözünü kapsamlı bir gerçek ile noktalıyor, Rabbi birleme, ona kulluk etme, peygambere ve onun getirdiği düzene itaat etme, bu doğru bir yoldur, onun dışında kalanlar sapmadır, yanlıştır ve onlar asla din değildir. H-A-V-A-R-İ-L-E-R Meleklerin Meryem'e, beklenen oğlunun vasıflarını, peygamberliğini, mucizelerini ve sözleriyle ilgili müjdelerini belirten ayeti kerimeler doğrudan doğruya İsa'nın, selam üzerine olsun, İsrailoğullarının inkara kalkışacaklarını anlamasını ifade ettikten sonra Allah'ın dinini tebliğ etmek amacıyla kimin kendisine destek olacağını tespit edişine geçmektedir. 52 İsa, İsrailoğullarının inkarcı tutumlarını görünce Allah uğrunda bana yardımcı, destekçi olacak olanlar kimlerdir, diye sordu. Havariler, biz Allah'ın destekçileriyiz, Allah'a iman ettik, şahit ol ki biz Müslümanız, dediler. 53 Yıldız Ey Rabbimiz, indirmiş olduğun mesaja inandık, peygambere uyduk, bizleri bu mesajın canlı şahitleri arasına yaz. Burada ayetlerin anlatımında büyük bir boşluk göze çarpmaktadır. İsa'nın doğuşu, annesinin onu topluluğa göstermesi ve kendisinin de beşikte onlarla konuşması, yetişkin yaşta kavmine çağrıda bulunması anlatılmamıştır. Ayrıca annesinin müjdelenmesinde sözü edilen bu mucizelerin onun tarafından kendilerine sunulması söz konusu edilmemiştir. Kıssa'nın bu kesiti Meryem suresinde anırtılmıştır. Kur'an kıssa bu tür boşluklara rastlanmaktadır. Zira bu kıssalarda, bir taraftan aynısı ile tekrara yer verilmiyor, bir taraftan da yalnız surenin konusu ve ile ilgili halkalar ve buna ilişkin sahnelerin verilmesi yeterli görülüyor, her birinin ardından, Allah'ın varlığına tanıklık ettiği, Allah'ın kudretinin kendisini desteklediği gibi insanların gücünü aşan mucizelerin hepsini, Gözler önüne seren Mesih, İsrailoğullarının bir takım bağlarım ve yükümlülüklerini hafifletmek için gönderilmiş olmasına rağmen İsrailoğullarının inkara kalkışacaklarını anlıyor. İşte bu sırada nihai çağrısını yapıyor. Allah uğrunda bana yardımcı, destekçi olacak olanlar kimlerdir? Allah'ın dinine, mesajına, sistemine ve düzenine çağırma da kim bana destek olur, kim bana yardım eder ki ona tebliğde bulunayım ve onunla görevimi yerine getireyim, her inanç ve dava sahibinin yanında, kendisiyle beraber hareket eden onun davranışını yüklenen, savunan, ulaşabildiklerini ulaştıran ve ondan sonra davasını yaşatan destekçilerin bulunması gerekir. Havariler, biz Allah'ın destekçileriyiz Allah'a iman ettik, şahit ol ki Müslümanız. Havariler burada İslam'ı, dinin özü anlamında kullanıyor, İsa'yı, selam üzerine olsun, bu Müslümanlıklarına ve Allah'ın yardımına, yani onun peygamberlerinin, dininin ve hayat sisteminin yardımına koşmalarına tanık tutuyorlar, sonra Rabblerine yöneliyorlar ve pratik olarak yaşadıkları bu olaylarda doğrudan Allah ile ilişki kuruyorlar. Ey Rabbimiz, indirmiş olduğun mesaja inandık ve peygambere uyduk, bizleri bu mesajın canlı şahitleri yaz. Allah ile doğrudan sözleşmek için bu yönelişte önemli bir nokta var, mümin başta Rabbi ile sözleşme yapar, peygamber onu tebliğ ettiğinde inanç hususunda peygamberin görevi biter, Allah ile sözleşme gerçekleşir, bu sözleşme peygamberden sonra da mümini bağlayıcı niteliktedir, bu sözleşmede peygambere uyulacağına dair söz verilmiştir, mesele, vicdanda yer alan bir inançtan ibaret değildir. Burada önemli olan belirlenen yolu izlemek ve bu yolda peygambere uymaktır. İşte İslam'ın bu anlamı, gördüğümüz gibi aynı zamanda surenin öteden beri üzerinde yoğunlaştığı ve değişik üslublarla tekrar ettiği bir olgudur. Havarilerin sözlerindeki başka bir ifade ayrıca dikkat çekiyor. Bizi sahicilerle beraber yaz. Ne şahidliği ve hangi şahitler, Allah'ın dinine iman etmiş Müslümanın, bu dine tanıklık etmesi istenmektedir. Bu tanıklık, dinin hayatta kalma hakkını pekiştirecek bir tanıklıktır. Bu dinin insanlara vermek istediği hayırlı mesajı destekleyen bir şahidliktir. Kişi canıyla, ahlakıyla, yaşantısıyla, hayatıyla bu dinin canlı bir şekli olmadıkça bu şahidliğin gereğini yerine getirmiş olamaz. Bu öyle canlı bir Tablodur ki insanlar onda bu dinin var olmaya daha layık olduğunu, yeryüzünde var olan diğer sistemlere, düzenlere ve organizasyonlara oranla daha iyi ve daha üstün olduğunu rahatlıkla görebilmektedirler insan hayatının temelini, toplumun düzenini, kendisinin ve toplumunun yasasını bu dinden almadığı, bu çerçevede bir toplum kurmadığı, bu sağlam ilahi sisteme uygun olarak işlerini idare etmediği, bu toplumu kurmak ve bu yaşam biçimini gerçekleştirmek uğrunda cihad etmediği, toplum hayatında Allah'ın sistemini gerçekleştirmeyen başka bir toplumun gölgesinde gerçekleştirmeyen başka bir toplumun gölgesinde yaşamaktan ilahi nizamın uğrunda ölmeyi tercih etmediği sürece bu şehadetin gereğini ödemiş olmaz. Böylece insan, bu dinin bizzat yaşamaktan daha hayırlı olduğuna, yaşayanların elde etmeye çalıştığı en değerli varlıktan daha aziz olduğuna şehadet etmiş olacaktır, bu nedenle o, şehit, diye anılacaktır. İşte bu havariler, kendilerini Allah'ın dinine şahidlik edenlerle birlikte yazması için Allah'a dua ediyorlar, yani bu dinin canlı bir örneği olabilmeleri için kendilerine yardım etmesini ve başarılı kılmasını, onun hayat sistemini gerçekleştirme, bu sistemin pratik olarak yaşandığı bir toplum kurma uğrunda cihad etmeye göndermesini diliyorlar, isterse, bu dinin gerçeğine, şahidlik edenlerden olma kendilerine hayatları pahasına mal olsun. Bu dua, kendisinin Müslüman olduğunu iddia eden herkesin üzerinde düşünmesi gereken bir niyazdır, İşte havarilerin anladığı İslam budur, gerçek Müslümanların vicdanlarındaki İslam budur, dinine karşı bu şahidlikte bulunmayan ve onu gizleyen, kalben günahkardır, Kişi Müslüman olduğunu iddia eder de kendisi İslam'ın öngördüğü bir hayat yaşamaz veya bunu kendi içinde yaşar, fakat onu hayatın her alanında uygulamaz da kendi yaşamını dinin yaşamasına tercih edip Allah'ın hayat için öngördüğü yaşam biçimini yürürlüğe koymak için cihad etmezse o şahitliğinde gedik açmış olur veya bu dinin tersine bir şehadette bulunmuş olur, böyle bir şehadet, başkasının da bu dini kabullenmesi ile engel olacaktır, çünkü başkaları, bu dine bağlı olanların ondan yana değil onun aleyhine şahidlik ettiklerini göreceklerdir, kendisi iman edenlerden olmadığı halde, bu dine iman ettiğini iddia etmek suretiyle başkalarını Allah'ın dininden alıkoyanlara yazıklar olsun. Şimdi de ayetler İsa, selam üzerine olsun ile Yahudiler arasında geçen kıssanın sonuna değiniyor. 54 hile yaptılar, Allah da onları cezalandırdı ve Allah hile yapanların cezasını en iyi verendir. 55 Hani Allah şöyle demişti, Ey İsa, ben senin canını alacak, katıma yükseltecek ve kafirlerin iftiralarından arındıracağım, sana uyanları da kıyamet gününe kadar kafirlere üstün kılacağım, sonra hepiniz bana döneceksiniz. Ve ben anlaşmazlığa düştüğünüz konularda aranızda hüküm vereceğim. 56 kafirler var ya, onları ağır bir azaba çarptıracağım, onların hiçbir yardımcısı olmayacaktır. 57 iman edip salih ameller, iyi işler, yapanlara gelince, Allah onların mükafatlarını eksiksiz olarak verecektir, Allah zalimleri sevmez. Kendi peygamberleri İsa'ya, selam üzerine olsun, inanmayan Yahudilerin tezgahladığı tuzak gerçekten enine boyuna büyük bir tuzaktır, Yahudiler İsa'ya, selam üzerine olsun, ve erkek eli değmemiş olan annesine iftira ettiler, bir ara Meryem ile evlenmek isteyen fakat İncillerinde belirttiği gibi, onunla evlenmeyen Yusuf en Neccar ile ilişki kurmakla suçladılar, ona yalancılık ve sihirbazlık itham ettiler, kendisine Roma İmparatoru Pilatos'a jurnal ettiler, Hazreti İsa'nın halkları hükümete karşı ayaklandıran bir anarşist olduğunu ileri sürdüler, halkların inançlarını sarsan ve karıştıran büyücü biri olarak göstermeye çalıştılar, nihayet, kral onu kendi elleriyle cezalandırmaları için Yahudilere teslim etti, Pilatos putperest olduğu halde, adamın bu suçu işlemiş olduğunu gösteren hiçbir şüphenin izine rastlamamıştı bu onların kurdukları desiselerden sadece bir tanesidir. Yahudiler İsa'ya karşı komplo düzenlediler, Allah da onların komplolarını boşa çıkardı. Burada onların planları ile Allah'ın planları arasındaki benzerlik yalnız ifade biçiminde göze çarpmaktadır, tezgah plan demektir. Karşılarına Allah'ın planını çıkarmakla onların tezgahlarının ve hilelerinin ne kadar gülünç olduğunu ortaya koyuyor. Onlar nerede? Allah nerede? Onların tezgahları nerede? Allah'ın planları nerede? Onlar Hazreti İsa'yı, selam üzerine olsun, asmayı ve öldürmeyi istediler. Allah ise, onu vefat ettirmeyi ve kendisine yükseltmeyi diledi. Küfredenlerin arasında yaşamaktan, pis ve aşağılık yaratıklar olanlardan arındırmak ve kıyamet gününe kadar ona bağlananları kafirlere üstün kılmakla ikramda bulunmak istedi, neticede Allah'ın dilediği oldu ve Allah tuzak peşinde koşanların tezgahlarını etkisiz bıraktı. Hani Allah şöyle demişti, Ey İsa, ben senin canını alacak, katıma yükseltecek ve kafirlerin iftiralarından arındıracağını, sana uyanları da kıyamete kadar kafirlerden üstün kılacağım, sonra hepiniz bana döneceksiniz ve ben anlaşmazlığa düştüğünüz konularda aranızda hüküm vereceğim. Fakat onun vefatı nasıl gerçekleşti ve o nasıl yükseltildi, bu konu Allah'tan başkasının yorumunu bilemeyeceği müteşabih kapsamına giren gayb meselesidir, onları araştırmakla elde edilecek yararlı bir sonuç yoktur, ne inançta ne de hukukta bunun bir yararı olmaz, bu meselelerin peşine düşenler ve onları tartışma konusu edenler sonunda kuşkuya kapılırlar, kafaları karışır ve çıkmaza girerler, Allah'ın bilgisine hava edilen bu meselede ne kesin bir gerçeğe ne de gönül huzuruna kavuşabilirler. Allah'ın İsa'ya bağlı olanları kıyamet gününe kadar kafirlerden üstün kılacağı meselesine gelince burada yorumda bulunmak zor olmayacaktır. Ona bağlı olanlar Allah'ın doğru dinine, İslam'a iman edenlerdir. Tüm peygamberlerin gerçekliğini tanıdığı, her peygamberin kendisine çağırdığı Allah'ın gerçek dinine iman eden herkesin inandığı dine iman edenlerdir. Bu nitelikleri taşıyanlar ise Allah'ın terazisinde kıyamete kadar kafirlerden üstündür. İman gerçeği ve bağlılık gerçeği ile kafirlerin ordusuna karşı koydukları sürece bu üstünlük somut bir hakikat olarak hayatta gözlenecektir. Allah'ın dini tektir. Meryem oğlu İsa'da kendisinden önceki ve sonraki peygamberlerin getirdiği gerçeğin aynısına çağrıda bulunmuştur. Hazreti Muhammed'e salat ve selam üzerine olsun, uyanlar, Adem'den, selam üzerine olsun, zamanın sonuna kadar geçen bütün peygamber kervanına uymuş olurlar. Bu kapsamlı anlayış, surenin anlatımına ve bu anlatımın üzerinde yoğunlaştığı din gerçeğine de uygun düşmektedir. Ayetler Allah'ın, Hazreti İsa'ya, selam üzerine olsun, haber vermesi sayesinde hem müminlerin hem de kafirlerin son duraklarına da değinmektedir. Sonra dönüşünüz yalnız banadır.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 İman edip salih ameller, iyi işler, yapanlara gelince Allah onların mükafatlarını eksiksiz olarak verecektir, Allah zalimleri sevmez. Bu ayetlerde cezanın ciddiyeti ve asla şaşmayan, hiçbir yersiz umut ve iftira ile ilişkisi olmayan adaletin ciddiyeti açıklanıyor. Bu, kendisinden kaçılamayacak Allah'a dönüştür. Ayrılığa düşülen konularda Allah'ın hiçbir şekilde reddedilemeyecek hükmünü vermesidir. Kafirler için hem dünya hem de ahirette ağır bir işkencedir ve kimse onlara destek olmayacaktır. İman edenlere, salih amel işleyenlere mükafatları hiçbir arttırma ve eksiltmeye yer verilmeksizin verilişidir. Allah zalimleri sevmez, zalimleri sevmediği halde zulmetmekten uzak. Öyleyse ehli kitabın, sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmaz anlamındaki bütün sözleri, Allah'ın adalet sistemindeki ceza ile ilgili hayal üzerine düzdükleri bütün bu anlayışlar boştur, boştur, bir temele dayanmamaktadır. k i s a d a k haki̇kat Ayet-i Kerimelerin seyri, tartışmanın ve mücadelenin etrafında dönüp dolaştığı Hazreti İsa hakkında kıssadan çıkarılacak temel gerçekleri belirtmeye başlamaktadır. Hazreti Peygamber'e, salat ve selam üzerine olsun, ehli kitabla aralarındaki diyaloga ve tartışmaya son verecek, getirdiği ve kendine çağrıda bulunduğu davanın gerçekliğinde net bir açıklık ve kesin bir inançla karar kılacak bir karşı koyusu telkin etmekle sona ermektedir. 58 Sana okuduğumuz bu kıssalar ve direktifler ayetlerden ve hikmetli zikirdendirler. 59 Allah katında İsa örneği Allah'ın topraktan yarattıktan sonra ol demesi ile veren Adem örneği gibidir. 60 Bu anlattıklarımız Rabb'inden gelen gerçektir. Sakın kuşkuya kapılanlardan olma. 61 sana gelen bilgiden sonra kim bu konuda seninle tartışacak olursa de ki, geliniz, evlatlarımızı ve evlatlarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendinizi ve kendimizi bir araya çağıralım, sonra karşılıklı lanetleşerek Allah'ın lanetinin yalancıların üzerine olmasını dileyelim. 62. Bu anlatılanlar gerçek olaylardır, Allah'tan başka ilah yoktur, hiç kuşkusuz Allah üstün iradeli ve hikmet sahibidir. 63. Eğer sırt çevirirlerse kuşkusuz Allah kimlerin bozguncu olduğunu bilir. 64'deki, Ey kitap ehli, sizinle aramızda ortak olan şu söze geliniz, sırf Allah'ın kulluk edelim, hiçbir şeyi ona ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp birbirimizi ilah edinmeyelim. Aynı şekilde bu açıklamanın da başta Hazreti Muhammed'e, salat ve selam üzerine olsun, gönderilen vahyin doğruluğuna parmak basmakla işe başladığını görüyoruz, sana okuduğumuz bu kıssalar ve direktifler, ayetlerden ve hikmetli zikirlerdendir. Bu kıssalar ve bu Kur'an'ı direktiflerin tamamı Allah tarafından bir vahidir. Allah onları peygamberine okuyor, ifade şeklinde değer verme, yakınlık ve sevgi var, Yüce Allah. Peygamberi Muhammed'e okumayı öğretmeyi bizzat üzerine aldıktan sonra geriye ne kalır, ayetlerin ve zikri hakimin okumasını, kuşku yok ki o, hikmet sahibidir, İnsanın ruhu ve hayatındaki büyük gerçekleri, fıtrata hitap eden bir yöntem ve uygun bir yolla belirtir, bu biricik kaynağın dışından kaynaklanan, alışılmadık bir biçimde, şefkat ve sevgi ile onlara ulaşmaya çalışır. Sonra Hazreti İsa'nın selam üzerine olsun gerçekliği ve her şeyi var ettiği gibi İsa'yı da var eden yaratma ve iradenin özelliğini belirtmede kesin açıklamalar getiriliyor. Allah katında İsa örneği Allah'ın topraktan yarattıktan sonra ol demesi ile olu veren Adem örneği gibidir. İsa'nın doğuşu insanların alışa geldiği realitelerle kıyaslandığında gerçekten ilginçtir fakat insanlığın babası Hazreti Adem'in yaratılışına kıyas edildiğinde ilginç tarafı kalır mı? Doğuşu nedeniyle İsa konusunda tartışma yapan, mücadele eden ve babasız olarak yaratıldığından dolayı onun etrafında kuruntu ve masallardan ağlar örmeye çalışan ehli kitap, evet aynı ehli kitap Adem'in topraktan yaratıl Allah'ın ruhundan soluk üflenmekle ona bu insani organizmanın kazandırıldığını kabul ediyor. İsa'nın etrafında ördükleri masalları hikayeleri Adem'in etrafında örmeye çalışmıyorlar. Adem için, onun lauti bir tabiatı vardır, demiyorlar. Halbuki Adem'in kendisinden insan olarak yaratıldığı unsur, İsa'nın babasız olarak doğmasına neden olan unsurun aynısıdır. Her ikisinde de temel faktör ilahi, nefhadır ve bu ilahi nefhada ol, sözünden başka bir şey değildir, yaratılmak istenen her şey onunla yaratılır, o da verir. Böylece bu gerçeğin, Hazreti İsa gerçeğinin, Hazreti Adem gerçeğinin, bütünü ile yaratma gerçeğinin yalınlığı ortaya çıkar, kolayca ve net bir biçimde insanın gönlüne iner, öyle ki insan ona hayret eder, Allah'ın büyük yasasına, yaratma ve geliştirme yasasına birden uygun düşen bu olay etrafında nasıl tartışma körüklenebilir? İşte, zikri hakimin fıtrata, fıtratın realitesine dayalı yalın mantığıyla hitap etmede izlediği yol budur, bu yolla en karmaşık problemler o kadar kolay ve rahat çözülüyor ki hayran olmamak mümkün mü? Ayetlerin akışı problemi bu açıklama noktasına getirdikten sonra Hz. Peygamber'e salat ve selam üzerine olsun yöneliyorken, kendisiyle beraber bulunan, kendisine okunmakta olan algısı ile pekiştirildiği gibi, zaman zaman ehli kitap tarafından körüklenen şüphelerin, karıştırmaların ve çirkin saptırmaların bazıları üzerinde, etkili olduğu etrafındaki Müslümanların algılarıyla de pekiştirilen gerçek üzere tedir etmeye yöneltmektedir. Gerçek senin Rabbindendir, şüphe edenlerden olmaz. Rasulullah salat ve selam üzerine olsun. Hayatının hiçbir anında Rabb'inin kendisine okuduğundan şüphe etmedi ve onlardan kuşkulanmadı. Bu uyarı ancak hak üzere sebat etmesine teşviktir. Bu sırada Müslüman cemaatın kendi bireylerinden bazıları aracılığıyla nedenli desiselerle karşı karşıya olduğunu kavrayabiliyoruz. Aynı şekilde Müslüman Ümmetin bütün nesiller boyunca bu düzenbazlıklardan neler çektiğini çıkarabiliyoruz, düzenbazların ve aldatıcıların karşısında Müslümanların Hakk'e üzere sebat etmesinin zorunlu olduğunu, düşmanların her asırda daha modern yöntemlerle onu bu gerçekten alıkoymaya çalıştığı idrak ediyoruz. Burada mesele aydınlandıktan ve gerçek net olarak ortaya çıktıktan sonra Yüce Allah, sevgili Peygamberini açıklık kazanan meselede, bu apaçık gerçekle ilgili olarak tartışma ve cedelleşmeyi bırakmaya çağırıyor, aşağıdaki ayetle açıklandığı şekilde onları lanetleşmeye çağırmasını istiyor. Sana gelen bilgiden sonra kim bu konuda seninle tartışacak olursa de ki, geliniz, evlatlarımızı ve evlatlarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi bir araya çağıralım, sonra karşılıklı lanetleşerek Allah'ın lanetinin yalancıların üzerine olmasını dileyelim. Hazreti Peygamber, salat ve selam üzerine olsun, bu konuda kendisiyle tartışanları bu kalabalık toplantıya çağırmış ve iki taraftan hangisi yalancıysa, Allah'ın ona lanet etmesini dilemelerini istemişti. Fakat onlar işin sonundan endişe ederek lanetleşmeye yanaşmamışlardı. O zaman gerçek açık biçimde ortaya çıkmıştı. Rivayetlerin bildirdiğine göre onlar, toplumlarındaki konumlarını korumak, Kilise adamlarının yararlandığı otorite, makam, menfaat ve nimetleri elden kaçırmamak için bu gerçeğe teslim olmamışlardı, bu dinden alıkoyanların muhtaç olduğu şey apaçık delil değildi, insanları gizli kapaklı tarafı bulunmayan apaçık gerçekten alıkoyan menfaatler, maddi beklentileri ve heva ve heves peşinde koşmalarıydı. Lanetleşmeye çağıran ayeti kerimelerden sonra belki de bu ayetler onların lanetleşmeye yanaşmamalarından sonra inmiştir vahiy hakikati, kıssaların gerçeği yani konunun eksenini oluşturan vahdaniyet gerçeği açıklanıyor, hakikatten yüz çevirenler ve bu yüz çevirmeleriyle yeryüzünde bozgunculuk yapanlar tehdit ediliyor. Eğer sırt çevirirlerse kuşkusuz Allah kimlerin bozguncu olduğunu bilir. Bu anlatılanlar gerçek olaylardır, Allah'tan başka ilah yoktur, hiç kuşkusuz Allah üstün iradeli ve hikmet sahibidir. Bu nasların belirttiği gerçekler daha önce de belirtilmişti, bunlar lanetleşme çağrısından ve onun reddedilişinden sonra pekiştirme için anlatılmaktadır. Burada yeni olan, gerçekten sırt çevirenlerin bozguncular diye nitelenmeleri ve Allah'ın bozguncuları bildiği gerçeğiyle onların tehdit edilmesidir. Tevhid gerçeğinden yüz çevirenlerin üstlendikleri bozgunculuk büyük bir fesattır. Realite olarak bozgunculuğun kaynağı, bu gerçeği kabul etmeye yanaşmamaktan başka bir şey değildir. Bu kabul ediş sadece dille onaylamak şeklinde olamaz, dil ile onayın hiçbir değeri yoktur, olumsuz anlamdaki kalp ile kabul edişinde bir değeri olamaz. Çünkü bu kabul ediş insanların hayatlarında realiteye dayalı etkilerini ortaya çıkarmaz. Bozgunculuğun başlıca kaynağı, bu gerçeği insan hayatının realitesinde kendisinden ayrılmayan etkileriyle beraber kabul etmekten yan çizmektir, tevhid gerçeğinin birinci ve ayrılmaz parçası ilahlığı bire indirgemek ve dolayısıyla kulluğunda bir olduğunu kabul etmektir, Allah'tan başkasına kulluk yoktur, Allah'tan başkasına itaat yoktur, Allah'tan başka hiç kimseden emir almak yoktur, Allah'tan başka kulluk yapılacak kimse yoktur. Allah'tan başka itaat edilecek kimse yoktur, ondan başka emir alınacak kimse yoktur, kanun koymada emir alma, değer yargıları ve kuralları belirlemede emir alma, eğitim ve ahlakta emir alma, insanın hayat düzeni ile ilgili her şeyde emir alma kaynağı Allah'tır, böyle hareket edilmediği sürece bu şirkin ve küfrün kendisidir, istediği kadar dille kabul edilsin, insanların tüm hayatlarında, teslimiyet, itaat, kabul lenme ve sahiplenme gibi somut verilerini meydana getirmeyen pratiğe dönüşmeyen kalp ile kabul edişlerin bir değeri olmayacaktır işlerini idare eden bir tek ilah olmadan bütünü ile bu evrenin işi düzelmez ve durumu düzene girmez, ikisinde Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de bozulurdu. Enbiya Suresi 22 İnsanlara göre hanlığın en belirgin özellikleri şunlardır, kulların kulluk etmesi, insanların hayatlarında egemen yasalar belirlemesi ve onlara bir takım ilkeler koyması, bunların herhangi birisinde kendisinin hak sahibi olduğu. Bunu iddia edenler, hanlığın en belirgin özelliklerini kendilerinde görüyor ve kendilerini Allah'a rağmen, insanların Rabbi konumuna sokuyor demektir. Yeryüzünde bu türden ilahların çoğaldığı, insanların birbirine tapınmaya başladığı noktadaki bozgunculuk kadar çirkin bir bozgunculuk örneği gösterilemez, kullardan bir kulun, insanların bizzat kendisine itaat etmesi gerektiğini bizzat kendisinin onların hayatlarına hükmedecek yasaları belirleme hakkına sahip olduğunu, bizzat kendisinin değer yargılarını ve ilkeleri belirleme hakkı olduğunu iddia etmesi sırasındaki bozgun bu kendisini putlaştıranlar firavun gibi, ben sizin en yüce Rabbinizim, Naziat Suresi, 24 demese de ilahlık iddiasında bulunuyor demektir. Bu putlaşmalara yücelik verip kabul etmek ise, Allah'a ortak koşmak ya da onu inkar etmektir. Bu ise yeryüzündeki bozgunculuğun en çirkin şekillerinden biridir. İlahi Çağrı onun için ayetlerin akışı içinde bu tehditten sonra ehli kitabın ortak bir söze daveti yer almaktadır. Yalnız Allah'a kulluğa, ona ortak koşmamaya ve birbirini Allah'ın dışında Rabbılır edinmemeye davet, aksi takdirde bu mesaja aykırı bir davranış hiçbir konuşmaya ve tartışmaya yer verilmeyecek bir yol ayrımını gerektirecektir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 Şüphesiz ki bu insaflı bir çağrıdır, peygamberin, salat ve selam üzerine olsun, kendisinin ve beraberindeki Müslümanların onlara üstünlük sağlamaya çalıştığı bir çağrı değildir, ortak bir çağrıdır, hepsi aynı hizada onun önünde duracaktır, bazısı bazısına üstünlük taslamayacak, bir kısmı bir kısmını kul edinmeyecektir, bu çağrıyı inatçı, bozguncu, sarsılmaz gerçeğe gelmek istemeyenden başkası reddedemez. Bu, yalnız Allah'a kulluğa çağrıdır, ona hiçbir varlığı, hiçbir insanı hiçbir taşı ortak koşmamaya çağrıdır, insanların birbirlerini hiçbir Nebi'yi, hiçbir Resulü Allah ile birlikte ilah edinmemesine çağrısıdır, peygamberlerin hepsi de Allah'ın kullarıdır, Allah onları emirlerini tebliğ etsinler diye seçmiştir, İlahlık ve rububiyette kendilerini Allah'a ortak etsinler diye değil. Eğer sırt çevirirlerse, deyin ki, bizim Müslüman olduğumuza tanıklık edin eğer ortaksız olarak yalnız Allah'a ibadet etmeyi, yalnız Allah'a kulluk ki bu iki eylem, kulların uluhiyete karşı tutumlarını belirlemektedir reddederlerse, eğer yüz çevirirlerse, deyin ki, bizim Müslüman olduğumuza tanıklık edin. Müslümanlarla Allah'a rağmen birbirlerini Rabbılır edinenler arasındaki bu karşılaştırma, Müslümanların kimliğini net ve kesin olarak ortaya koymaktadır. Müslümanlar yalnız Allah'a ibadet edenler, kendisine kul olmaya yalnız Allah'ı layık görenler ve Allah'a rağmen birbirini Rabbılır edinmeyenlerdir. Müslümanları diğer uluslardan ve inançlardan, Müslümanların yaşam tarzını, bütün insanların yaşam tarzından ayıran Başlıca nitelikler bunlardır, ya bu nitelikler onların üzerinde gerçekleşecek ve onlar Müslüman olacaktır, ya da bu vasıflar onların üzerinde gerçekleşmeyecek ve ne kadar Müslüman olduklarını iddia etseler de Müslüman olmayacaklardır. İslam insanları, kullara kulluktan kurtaran tam bir özgürlüktür, İslam nizamı da diğer düzenler arasında özgürlük hareketini gerçekleştiren biricik düzendir, insanlar, yeryüzü kaynaklı düzenlerin hepsinde birbirini Allah'a rağmen Rabbılır edinirler, bu birbirini Rabbe'ye edinme olayı en katı dikta rejimlerinde göze çarptığı gibi, en ileri demokrasilerde de ortaya çıkmaktadır, ilahlığın en başta gelen özelliği, insanları kendisine taptırma ve kurumlarını, sistemlerini, yasalarını, kanunlarını, değer yargılarını ve ilkelerini benimsetmedir. Bu yeryüzü kaynaklı bütün düzenlerde şu veya bu şekilde bir takım insanların tekeline girmiştir. Şu veya bu konumda insanlardan bir topluluğa havale edilmiştir. Geniş halk kitlelerinin kendisinin belirlediği yasalara, değer yargılarına, ilkelerine ve düşüncelerine boyun eğdiği bu toplu yeryüzü ilahlarıdır, insanların ilahlık ve rububiyet özelliklerini kendilerinde görmelerine izin vermeleri ve, Allah'a rağmen birbirlerini Rabler edinmelerinin tipik örneğidir bu. insanlar bu ilahları böyle kabul etmekle, onlara secde etmeseler de, önünde eğilmeseler de Allah'a rağmen onlara kulluk etmiş olurlar. Zira kulluk Allah'tan başkasına yönelme imkanı olmayan bir ibadettir. İşte ancak İslam nizamında insan bu boyunduruktan kurtulur, özgürlüğe kavuşur, düşüncelerini, düzenlerini, yaşam biçimlerini, yasaklar kanunlarını, değer yargılarını ve ilkelerini yalnız Allah'tan alan bir özgürlüğe kavuşur. Bu konuda onun konumu diğer tüm insanların konumu gibidir. O ve diğer bütün insanlarla eşit konumdadır. Hepsi aynı düzeydedir. Hepsi Allah'ın emrindedir. Allah'a rağmen birbirlerini rabblır edinmezler. İşte bu anlamıyla İslam, Allah katında kabul gören tek dindir ve tüm peygamberlerin Allah katından getirmiş olduğu, din budur, Allah, peygamberleri bu din ile gönderdi ki, insanları kullara kulluktan kurtarıp Allah'a kul etsinler, kulların zulmünden Allah'ın adaletine kavuştursunlar. Bundan yüz çeviren Allah'ın şehadetine göre Müslüman olmamıştır, meseleyi çarptıranlar istediği kadar çarptırsın, saptıranlar istediği kadar saptırmaya çalışsın. Allah katında geçerli olan din İslam'dır, Ali İmran Suresi, 19. Surenin bu bölümü, baştaki geniş ve temel çizgiye paralel olarak devam etmektedir. Ehli kitap ile Müslüman cemaat arasındaki savaş, inanç savaşı çizgisi, bu dinin düşmanları tarafından yapılan çalışmalar, oyunlar, tuzaklar, aldatmalar, yalanlar, planlar, hakke ile batılı karıştırmalar, şüphe ve kuşku tohumlarım yayma, bu ümmete kötülük etmek ve zarar vermek için ortaya koydukları ardı arkası kesilmektedir amansız mücadeleyi dile getirmektedir. Sonra, Kur'an'ın bunların hepsine karşı koyusu, Kur'an'ın müminleri, üzerinde bulundukları hakkın gerçekliği ile düşmanlarının üzerinde bulunduğu batılın gerçekliği, bu düşmanların kendilerine karşı kurdukları tuzakların mahiyeti bilincine erdirmesi, sonra bu düşmanların vasıflarını, karakterlerini, ahlaklarını, eylemlerini ve niyetlerini Müslüman cemaatin gözleri önüne sahip, Termesi, Müslüman cemaate düşmanlarının mahiyetini bildirmesi, kendilerine yakıştırdıkları bilgi ve marifet süslerini kaldırması ve aldatılmış Müslümanların onlara güvenlerini yok etmesi önemlidir. Müslümanları onların tutumlarından nefret ettirmesi, onların tuzaklarım gözler önüne serip çirkinliklerini göstermekle, kimseyi kandıramayacak ve kimseye şirin görünmeyecek şekilde etkisiz bırakması detaylıca ele alınmıştır. Bu bölüm Ehli Kitabın Hazreti İbrahim selam üzerine olsun hakkında tartışmak suretiyle düşmüş oldukları gülünç duruma parmak basmakla söze başlıyor. Yahudiler İbrahim'in Yahudi olduğuna inanıyor, Hristiyanlar da onun Hristiyan olduğuna inanıyor. Halbuki İbrahim Yahudilikten ve Hristiyanlıktan, Tevrat'tan ve İncil'den önce yaşamıştır. Bu konuyu bu tarzda tartışmak hiçbir delile dayanmadan münakaşa etmek sonra İbrahim'in üzerinde bulunduğu hakikat belirtiliyor, o İslam üzerindeydi, Allah'ın sağlam dini üzerinde, Allah'ın dostları onun yolu üzerinde yürüyenlerdir ve Allah bütün müminlerin dostudur, böylece Yahudilerin ve Hristiyanların da iddiaları suya düşüyor, asırlar boyunca Allah'ın peygamberini ve onlara iman edenleri birbirine bağlayan İslam çizgisi netleşiyor. Gerçekten İbrahim'e en yakın insanlar ona uymuş olanlar ile bu peygamber ve de ona inananlardır, Allah müminlerin dostudur. Ardından ehli kitabın Hazreti İbrahim ya da diğer peygamberler hakkında kuşkulandırmaların ve gizli olan temel amacın ne olduğu belirtmektedir. Surenin daha önceki bölümlerinde ve gelecek bölümlerde de belirtildiği gibi, bu temel amaç, Müslümanları dinlerinden saptırmak ve onları inançlarında kuşkuya düşürmekti, bu nedenle ayetler saptıranlara azarlamalar yöneltmektedir.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 Biraz ileride düşmanlarının onları inançlarında ve dinlerinde kuşkuya düşürmek için başvurdukları çirkin bir yola, alçakça düzenlenen bir tezgaha ve bir oyuna Müslümanların dikkati çekiliyor. Başvurulan bu oyun, sabahleyin İslam'a iman ettiklerini ilan edip akşamleyin İslam'ı inkara kalkışmaları, Müslümanların saflarında henüz sağlam olarak yer almamış kimseleri bu tür insanlara her safta ve her zaman rastlamak mümkün kuşkuya düşürmekti, kitaplardan, peygamberlerden ve önceki dinlerden haberi olan ehli kitap mutlaka önemli bir iş için İslam'dan dönmüş olmalıdır kanaatini uyandırmak idi amaçlan. Kitap ehlinden bir grup dedi ki, müminlere indirilen mesaja günün başlangıcında inanınız, fakat günün sonunda onu reddediniz, böylece belki onlar da inançlarından dönerler. Ali İmran Suresi, 72 Ardından EHLİ kitabın karakteri, ahlakı, antlaşma ve sözleşmelere bakış açıları açıklanıyor, onlardan bazılarının emanet duygusuna sahip oldukları teslim edilmekle beraber diğerlerinin ne emanet ne sözleşme ne de sorumluluk görevi diye bir dertlerinin olmadığı belirtiliyor, onların bu dönekliklerine ve hainliklerine felsefi bir temel, dinlerinde bu yaptıklarına bir dayanak bulmaya çalıştıklarım ifade ediyor. Diyor, halbuki dinlerinin bu yaptıklarından uzak olduğu belirtiliyor.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 İslam'ın ahlak görüşünün karakteri, kaynağı ve Allah korkusu ile ilişkisi belirtiliyor, hayır, öyle değil, kim sözünü yerine getirir ve günahtan sakınırsa bilsin ki Allah kesinlikle takva sahiplerini sever.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 daha ileride ehli kitabın, hepsi ucuz bir pahadan ibaret olan yeryüzü kazançlarını elde etme uğruna din konusundaki yalanlarına ve dönekliklerine bir örnek veriliyor. Onlardan öyleleri var ki kutsal kitabı dil kıvırarak okurlar, okuduklarını Allah'ın kitabından sanmanızı sağlamaya çalışırlar. Oysa bu okudukları şeyler kitaptan değildir. Bu Allah katındandır derler. Oysa Allah katından değildir. Böylece bile bile Allah adına yalan söylerler. Ali İmran suresi 78. Ehli kitabın diline doladığı meselelerden biri de Mesih ve kutsal ruhun ilahlığı iddialarıydı, Yüce Allah, Mesih'in, selam üzerine olsun, kitapta bu ilahlığı onlara getirmiş olması ihtimalini veya onlara bunu emretmiş olmasını reddediyor.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 Peygamberlerin kendilerinden sonra gelen peygamberlere bu görevi devretmeleri ve onlara destek olmaları için onlardan söz aldığı belirtiliyor. Burada ehli kitabın son gönderilen peygambere iman etmesi ve ona destek olmaları gerektiği kesinleşiyor. Fakat onlar, Allah'ın kendileriyle ve daha önceki peygamberleriyle yaptığı antlaşmaya bağlı kalmıyorlar. Hala yürürlükte bulunan bu antlaşmanın gereği olarak Allah'ın dini İslam'dan başka din arayanların, Allah'ın belirttiği gibi aslında evrenin bütün düzenine karşı koymuş oldukları belirtiliyor. Yoksa onlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar, oysa göklerde ve yerde bulunanların tümü ister istemez ona eslim olmuşlardır ve onun huzuruna döndürüleceklerdir. Ali İmran Suresi 83 işlerini bütünüyle Allah'a teslim etmeyenlerin ve gönül huzuru ve teslimiyetle Allah'ın yoluna itaat edip bağlanmayanların büyük kayınat düzeninin dışına çıkan anormal yaratıklar olduğu ortaya çıkıyor. Burada ayetler peygamberi, salat ve selam üzerine olsun ve onunla beraber bulunan Müslümanlar bütün peygamberlerin getirdiği her şeyde somutlaşan Allah'ın biricik dinine iman edişlerini ilan etmeye yöneltiyor Allah'ın bu dinde başkasını insanlardan kabul etmeyeceği belirtiliyor. Kim İslam'dan başka bir din ararsa o din ondan kabul edilmez ve ahirette hüsrana uğrayanlardan olur, Ali İmran. Suresi, 85 bu dine iman etmeyenlerin Allah'ın hidayetine ermesi onun azabından kurtulması beklenemez, kafir olarak ölenler bütün servetlerini dağıtmış olsalar dahi onlara bir yararı olmayacaktır, dünya dolusu fidye verseler bile onları kurtaramayacaktır. Bu malların verilmesi ve dağıtılması ile ilgili olarak Müslümanlara dönülmekte sevdikleri mallardan Allah yolunda dağıtmaları sevdirilmektedir, böylece onlar kıyamet gününde dağıtılmalar ıttıkları malların karşılıklarını Allah katında göreceklerdir. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyilik mertebesine eremezsiniz. Her ne infak ederseniz, hiç şüphesiz Allah onu bilir. Ali İmran Suresi, 92 Böylece bu bir tek bölüm onca yüklü gerçekleri ve yönlendirmeleri bir arada sunmaktadır ve bunlar surenin değindiği büyük savaşın bir parçasıdır. Müslüman cemaat ile bu dinin düşmanları arasında asırlardan beri süre gelen savaş, bu savaş, kullanılan vasıta ve araçların şekli değişse de hedefleri ve amaçları değişmeden bugün de bütün şiddetiyle sürmektedir, uzun zamandan beri sürüp gelen çizgisini devam ettirmektedir. Bu toplu bakıştan sonra şimdi ayetleri kapsamlı ve detaylı olarak ele alalım. 65-E kitap ehli, ne diye İbrahim hakkında tartışıyorsunuz, oysa Tevrat ve İncil ondan sonra indirildi, bunu düşünemiyor musunuz? 66. Diyelim ki, hakkında bilgi sahibi olduğunuz İsa konusu üzerinde tartıştınız, peki hiç bilmediğiniz bir konu üzerinde ne diye tartışıyorsunuz, Allah bilir fakat siz bilmezsiniz. 67. İbrahim ne Yahudi ve ne de Hristiyan idi, o dosdoğru bir Müslümandı, müşriklerden değildi. 68- Gerçekten İbrahim E. En yakın insanlar ona uymuş olanlar ile bu peygamber ile ona inananlardır, Allah müminlerin dostudur. Muhammed İbni İshak diyor ki, Zeyd İbni Sabit'in Muhammed İbni Ubey, Said Bin Cüber'den veya İkrimeden, o da İbni Abbas'tan, Allah hepsinden de razı olsun, bana haber verdi, İbni Abbas dedi ki, Necran Hristiyanları ile Yahudilerin hahamları Resulullah'ın, salat ve selam üzerine olsun, yanında bir araya geldiler ve onun yanında tartışmaya başladılar, Yahudi hahamlar İbrahim Yahudi idi diyorlardı Hristiyan. İbrahim Hristiyan'dı diyorlardı, bunun üzerine Yüce Allah, ey kitap sahipleri ne diye İbrahim hakkında tartışıyorsunuz, ayetini indirdi. Ayetin iniş nedeni ister bu olay, isterse başka bir olay olsun metninden anlaşıldığına göre ehli kitabın iddialarını reddetme amacıyla indiği anlaşılıyor, peygamber ile ya da peygamberin huzurunda birbiriyle tartışmaktan ve bu konuda tezler ileri sürmekten birinci amaç, Allah'ın vaadini yalnız Hazreti İbrahim'de, selam üzerine olsun, sınırlı kılmak, peygamberliği yalnız onun ailesine bağlamak, hidayet ve fazilet, zileti de onda odaklaştırmaktı, İkincisi, önemli olan da budur Peygamberimizin kendisinin İbrahim'in dini üzerinde bulunduğu ve Müslümanların hanifliğin başta gelen mirasçıları olduğu iddiasını yalanlamaktı, böylece Müslümanları bu gerçekten kuşkuya düşürmek ya da en azından onlardan bazılarının gönlüne şüphe tohumları ekmek istiyorlardı. Onun içindir ki Allah onları bu şekilde eleştirmekte ve hiçbir delile dayanmayan göstermelik tartışmalarını açıklamaktadır. Hazreti İbrahim Tevrat'tan da önce, İncil'den de önceydi, peki bu durumda o nasıl Yahudi veya Hristiyan olabilirdi, bu akla aykırı bir iddiaydı, gerçeğe aykırılığı, tarihe bir göz atmakla hemen anlaşılı verirdi. Ey kitap ehli, ne diye İbrahim hakkında tartışıyorsunuz, oysa Tevrat ve İncil ondan sonra indirildi, bunu düşünemiyor musunuz? Sonra onların eleştirilmesine, getirdikleri delillerin değersizliğine, inatlarının açıklanmasına, tartışma ve diyalogda sağlıklı bir mantık yoluna dayanmamalarına değinmektedir.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 Onlar Hazreti İsa, selam üzerine olsun, konusunda tartışmışlardı, aralarında hükmetmesi için Allah'ın kitabına çağırıldıkları sırada hukuki bir takım hükümlerde tartıştıkları ve sırtlarını dönüp yüz çevirdikleri de bir vaka idi, bu da, Hazreti İsa konusu da onların bildiği şeylerin kapsamına giriyordu. Fakat kendilerinden, kitaplarından ve dinlerinden önceki bir kişi hakkında tartışmanın anlamı nedir? Bu sırf tartışmış olmak için tartışmaydı, hiçbir dayanağı olmayan bir münakaşaydı. Öyleyse bu, şehevi arzuların heva ve hevesin peşinde sürüklenmekti. Bu durumda olan bir kişinin söylediklerine güven olmaz, onun söylediklerine kulak vermek bile gerekmez. Ayeti kerimeler onların tartışmalarının temelsiz olduğunu belirtip söylediklerinin güvenilir olmadığını beyan ettikten sonra Allah'ın öğrettiği gerçeği tekrar belirtmeye geçiyor. Bu uzak tarihin gerçekliğini öğreten yüce Allah'tır. Kulu İbrahim'e indirdiği dinin gerçekliğini de bilen odur. Onun sözü öyle nettir ki ona kimsenin diyeceği olmaz. Delilsiz, desteksiz tartışmaya ve münakaşaya kalkışanlar hariç tabi İbrahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan idi. O dost doğru bir Müslümandı, müşriklerden değildi. Daha önce dolaylı belirttiği noktayı şimdi biraz daha açıyor Hazreti İbrahim'in, selam üzerine olsun, ne Yahudi ne de Hristiyan olduğunu, Tevrat'ın ve İncil'in ancak ondan sonra indirildiğini belirtiyor ve onun İslam dışında bütün dinlerden yüz çevirdiğini ifade ediyor, onun sadece Müslüman olduğunu, detaylı olarak açıkladığımız kapsamlı anlamıyla Müslüman olduğunu belirtiyor. Müşriklerden değildi. Bu gerçek daha önceki, dosdoğru bir Müslümandı ifadesinde anlamını bulur, onun burada açıkça belirtilmesi bir takım ifade ve işaret inceliklerine dikkat çekmektedir. Bir dinleri bu saptırılmış inançlara dönüşen Yahudi ve Hristiyanlar artık müşrik olmuşlardır, onun içindir ki Hazreti İbrahim'in ne Yahudi ne de Hristiyan olması mümkün değildir, yalnız o dosdoğru bir Müslümandır. İki İslam başka, şirk başkadır, ikisi bir noktada buluşamaz, İslam bütün özellikleriyle ve tüm gerekleriyle mutlak tevhidin adıdır, bu nedenle şirkin herhangi bir çeşidiyle asla bağdaştırılamaz. Üç Kureyş müşriklerinin İbrahim'in dini üzere oldukları ve Mekke'deki evinin hizmetçileri oldukları şeklindeki iddialarını da reddediyor. Hazreti İbrahim dosdoğru bir Müslümandı. Onlar ise müşrik ve o müşriklerden değildi. İbrahim, selam üzerine olsun, Dost doğru bir Müslüman olduğuna ve müşriklerden olmadığına göre, hiçbir Yahudinin veya Hristiyanın Yahud'da bir müşrikin ona varislik iddia etme hakkı olamaz, onun inancından uzak oldukları halde onun dinine bağlı olduklarını söylemelerinin anlamı olmaz, inanç, İslam'da insanların üzerinde birbiriyle buluştuğu ilk bağdır, burada insanları birbirine bağlayan bağlar, soy, kabile, ırk ve ve vatan değildir. İman edenlerin üzerinde buluştuğu bu bağ sağlamlaştığında insanlar, artık, soy, kabile, ırk ve ülke bağlarıyla birbirine bağlanmazlar. İslam'a göre insan özü itibariyle insandır. Bu nedenle insan, kendisindeki özün en özel niteliklerine varıncaya kadar inanç üzerinde buluşabilir, insan, hayvanlar gibi toprak, ülke, ot, otlak, sınır ve ırk üzerinde buluşmaz, birey ile birey arasında, topluluk ile topluluk arasında, insanlardan bir nesil ile başka bir nesil arasındaki dostluk, inanç bağı dışındaki hiçbir bağ üzerinde kurulamaz, müminin mümin, ilk müslüman, cemaatin müslüman. Cemaat ile zaman ve mekan sınırlarının ardından soy ve kan bağının, ırk ve ülke sınırlarının ötesinde, Müslüman neslin Müslüman nesiller ile buluşmasını sağlayacak, onları birbirinin dostu olarak bir araya getirecek bağ, yalnız ve yalnız inanç bağıdır, bunların bütününün yanında Allah hepsinin dostudur. Gerçekten İbrahim'e en yakın insanlar ona uymuş olanlar ile bu peygamber ve ona inananlardır, Allah müminlerin dostudur. Sağlığında Hazreti İbrahim'e uyanlar, onun yolu üzerinde yürüyenler ve onun sünnetini esas alanlar onun dostlarıdır. Sonra İslam'da onunla buluşan şu peygamber, Allah'ın şehadetiyle de şahitlerin en doğrusudur. Sonra bu peygambere, salat ve selam üzerine olsun, iman edip İbrahim'le selam üzerine olsun, sistemde ve yolda buluşanlar da onu izleyenlerdir. Ve Allah, müminlerin dostudur. Onlar, kendilerini Allah'a izafe eden, O'nun sancağı altında birleşen, O'na bağlanan ve O'ndan başka hiç kimseye bağlanmayan Allah'ın hizbidir, onlar bir ailedir, bir tek ümmettir, nesiller ve asırların ötesinde yurt ve vatanların ötesinde ulusların ve ırkların ötesinde evlerin ve boyların ötesinde bir ümmet. Bu tablo, insanın yapısına uygun düşen en ideal toplum tablosudur, onları hayvan sürülerinden ayıran özellikle budur zaten, bu, aynı zamanda gizli veya açık zincirlere vurulmadan toplanmaya izin veren biricik sosyal yapıdır, çünkü buradaki bağ iradeye bağlıdır, herkes kendi isteğiyle bu bağı çözme özgürlüğüne sahiptir, bu bağ inançtır, kişi kendisi onu seçer ve iş biter. Buna göre eğer toplumsal yapının temeli ırk olursa insan ırk değiştiremez. Eğer toplumsal yapının temeli millet olarak alınırsa insan milletini değiştiremez. Eğer toplumsal yapının temeli renk olursa insan rengini değiştiremez. Eğer toplumsal yapının temeli dil olarak alınırsa insan zorluğa katlanmadan dilini değiştiremez. Eğer toplumsal yapının temeli sınıf olarak alınırsa insan kolay kolay sınıfını değiştiremez, hatta Hindistan'daki kast sistemi gibi sınıflarda babadan oğula geçiyorsa insan bunu asla değiştiremez, bu nedenle sürekli olarak insanın toplumsal yapılanması önünde bu tür engellere rastlanacaktır. İnsanların toplumsal yapılanma temeli, insanın bireysel yönelişlerine terk edilen, bireyin kendi aslını, rengini, dilini, sınıfını değiştirmeden rahatlıkla değiştirebileceği ve buna bağlı olarak safını seçebileceği düşünce, inanç ve yaklaşım bağı üzerine kurulduğunda ancak mesele çözülebilir. Bu niteliği toplumsal yapının esası kabul etmek insana bahşedilen bir şeref olmasının yanında, onu hayvan sürüsünden ayıran en değerli unsurlarıyla da ilgili bir meseledir. İnsanlık ya İslam'ın öngördüğü biçimde insanca yaşayacak ruhun azığı, gönlün huzuru ve bilincin bir işareti üzerinde bir araya gelecektir, ya da toprak sınırları, ırk ve renk sınırları ardında paramparça hayvan sürüleri halinde yaşayacaktır. Aslında ikinci türdeki sınırların hepsi otlakta bir sürünün diğerine karışmasını önlemek amacıyla hayvanlar için belirlenen sınırlardır. Ehli Kitabın Amacı